Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar sevgili patronumuz. Merhaba. Merhaba Dilek. İlk önce ben bir kontrolleri yapayım. Her zamanki gibi. Evet, aynı. Bak şimdi sensormadan yazacaklar. Ses geldi. Bak yazdılar. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz diye yazdılar. Bir sıkıntı var mı yok mu? Ona göre girişi yapalım. Ses tamam. Ses gayet şudur. <gülüyor> Tamam değil mi? Her şey tamam gibi. Her şey tamam gibi. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bu Zafer hızlı... Ali'nin sesi geliyor mu acaba? Arne... Sesim geliyor mu arkadaşlar? Merhaba Dilek dedi. Merhaba Dilek dedim. Ha doğru. Beni bak gene nasıl. <gülüyor> Ay, ayın elemanı Dilek. Gerçekten ya. Beni hiç sallamıyor. Arkadaşlar sizin hızlı müdahaleniz için teşekkür ederim. Patroda buradan eseflerimi iletiyorum kendisine. Sebep ne <gülüyor> şimdi ne oldu? Beni ayın elemanı seçtiler. Bu arada. Neydi? SF kınayıcı. Benim arkaya resimimi asacaklarmış Ay'ın elemanı diye. Her ay asacaklarmış. Ben de o gazla her ay çok çalışacakmışım. Tabii ki. Öyle dediler. Evet. evet. Artık yayınımıza başlayalım. Başlayalım. abi. Beş bölüme geldik. geldik. Beşinci yarısına geldik. Yarısına geldik. Tabii. Yani evet. Yarısına geldik. Ee, ilk başta olur mu olmaz mı diye biraz tedirgin olmuştuk ama bayağı gayet güzel gidiyor tabii bu canlı anlattığımız son kitap olarak kalacak inşallah <gülüyor> <gülüyor> bu çok zor oluyor <gülüyor> <gülüyor> çok zor oluyor zor oluyor değil mi abi ama keyifli de oluyor aynı zamanda bir de aradan zaman geçmemesi güzel ha bir de hani şey olsa hani e, ne derler video yayın yapsak muhtemelen araya başka bir şeyler de sokardık uzardı şeyin bitmesi kitabın bitmesi uzardı e, kitap zaten biraz şey hani zor o uzadığı zaman da diğer bölümleri unuturlardı falan. Böyle haftada bir haftada bir biraz daha şey olacak. Berimli. İyi oldu. Verimli oldu yani herhalde. İnşallah arkadaşlar, izleyen arkadaşlar da memnundur durumdan. Abi yayına başlamadan önce hemen şu duyurumuzu yapayım. E, i̇ki hafta önce izleyenler bilirler. E, belki yayındadır şu anda. Ayşe Hasret Özmen. İzmir'de bir okulda. Öğretmenimiz kendisi bize ulaşmıştı. Okulların İki okulun eksiklerinden bahsetmiştik. Kütüphane, kitap ve başka eksiklerinden. Biz burada duyurusunu yapmıştık. Bayağı kitap gitmiş okullara. Hepinize, destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar. Bizde Discord'tan Discord'dan bir grup arkadaş bizi ulaştı. Onlarla birlikte bir kitaplık aldık. Okulların isimlerini de söyleyeyim de kaçmasın. Selçuk Cumhuriyet Ortaokulu ve Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için görüşmüştük hocamızla. Selçuk Cumhuriyet Ortaokulu'na kitaplıklarımız ulaştı. Bu kitaplıklar için sadece Lejenderium ailesinden değil... ...aynı zamanda bizim e, kanalda izleyicimiz, devamlı izleyicimiz olan... ...belli arkadaşlarımız da desteklerini iletti. Üç tane kitaplık aldık. Instagram sayfamızda da paylaştık. Kendilerine buradan tekrar çok teşekkür ederiz. Burak burada, onların içinden Abdullah burada. Sercan öyle Selin var bir de sanıyorum. Değil mi bir şey, birisi? Evet, Adem var. Adem var. Adem, Derman, hepinize çok teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlardan da işte kitap gönderenler Abdullah olmuş. Unutmayalım. Abdullah unutmayalım. Abdullah var, Abdullah Yok. Avcı var. Ee, Dıgıdık kitap... Dıgı Abdullah. <gülüyor> kitap Ruam gönderenler Bey. olmuş, satranç takımı gönderenler olmuş. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Okulların e, henüz eksikleri bitmedi. Güncel olarak postumuz Instagram <gülüyor> var. Hala destek olmak isteyen varsa aranızda oradan bütün detayları öğrenebilirsiniz. Bize mail atarlarsa bize kendilerine detayları iletebiliriz. Tekrar çok teşekkür ederiz hepinize dedim ve artık, evet, artık. bölümümüze başlayalım. Bugünkü bölümümüzün ismi Elflerin Gelişi ve Korun Kuruluşu. Kurulumuz. Kayıp Öyküler birinci kitap yani birinci cilt beşinci bölüm arkadaşlar. Burada e, nerede kalmıştık geçen sefer? Melkor'un zincirlenişinde kaldı, bitirmiştik. Evet, abi benim ışığımı... Kal... Bak yine sakladı. Bir sefer sakladım abi. <gülüyor> Gerçekten nerede? Ben buraya koymuştum onu. Çıkamıyorum da şu an buradan. <gülüyor> çok kötü ki abi, merak etme. Neyse ki burada Tulkastan çok bahsedilmiyor, sen üzülürsün. Yani evet, fazla Tulkas yok bu sefer. Geçen bölümde bolca Tulkas'ımız vardı. Yedik kişi, yedik kişi Nurlandık hepimiz. Yenisini alırım, yenisini alırım. Alırsın, hiç şüphem yok. Üç yani. tane alacağım. Hepsini aynı tane. anda yakacağım. Oldu. Disko topu da alacağım. <gülüyor> o da oldu, o da güzel. O da güzel. <gülüyor> Peki. Şimdi şeyde, bizim anlatıcımız buradaki hikayede Meril, yani evin beyefendisi, sahibi. Ve Eriol'la bahçede oturuyorlar. Oyun kulübesinin bahçesinde oturuyorlar. Eriol şey diyor, bu son... Hikayede bitirdiğimiz yerden devam ederek diyor ki merhametli ve adil görünse bile Melkor'u hani sadece 3 çağ boyunca hapsetmek akıllıca bir şey miydi? Tanrılar niye böyle bir hata yaptılar? O dışarı çıkınca rahat durmayacaktır diyor. Meril de diyor ki dinle diyor o zaman hikayenin neresinde bu karar verildi nasıl oldu diye başlıyor Man video dağın zirvesinde Tanikuyeti'nin zirvesinde diyor şeye doğu topraklarını gözlüyordu diyor yanında da eşi var da şarkı söylüyordu eğleniyordu neşeli bir hava içindeydi falan ve o sırada da e, şey kuşlar şahinleri sürekli şeyden büyük topraklardan buna haberler falan getiriyorlar bir anda Man ve Varda'ya dönüp şey diyor e, bak diyor çam ağaçlarının altında altın gibi parlayan ufak kıpırtıları görüyor musun diyor şeye onlar diyor İluvatar'ın ilk çocukları Eldar geldi diyor. Var da inanılmaz bir sevince şey kapılıyor. Dans ediyor. Saçlarının hatta örükleri falan çözülüyor. Dans ederken de elini bir kuzeye bir güneye doğru savurup böyle hareketler falan da yapıyor. Yani şöyle mi? Evet öyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve Valar'ın şarkısını söyleye söyleye. Şey yapıyor. Aule'nin yanına gidiyor. Koştur koştur. Aule'nin yanına gidiyor. Aule de o sırada e, Lorient için gümüş kaplar yapmakla e, meşgul. meşgul. Ve elinde çekici var işte. Şeyler kaplara şekil veriyor falan. Ve e, şey de bu kapları tabii sadece saf gümüş değil. Telimbenin e, sıvı ışığından da falan yararlanıp şey yapıyor. Daha da güzelleştiriyor ve güçlendiriyor. Ve bunları yaparken elinde de çekici varken şey diyor. Var da şu Eldar geldi haberin var mı diye. O Eldar geldi deyince Aule bile heyecanlanıyor. Bir anda elinden çekici düşürüyor. Vay. Aule bile. Aule bile yani o kadar Vay. mutlu oluyorlar. İlivata ilk çocukları geldi diye heyecandan şey yapıyor. Turkas duyunca ne yaptı acaba? Turkas esnemiştir muhtemelen. <gülüyor> ben gideyim de Elkar'ı götürdüm demiştir kendi kendine. <gülüyor> Kesinlikle. Bütün konuyu oraya bağlıyor ya. Sonuçsam ya onu döveyim de. Oh Onun hikayesi o. Demek Elivatar sonunda diyor şey yaptı ee, bize diyor onları gönderdi dünyaya onları gönderdi diyor. Çekiç elinden düşüp yerdeki e, gümüş külçelerin üstüne çarpınca kıvılcımlar çıkıyor. O kıvılcımlar da pencereden dışarı süzülüp gökyüzüne doğru ilerliyorlar. Ve o sırada da Varda şey yapıyor. E, telin telinin sıvısından alıp onları daha kararlı ve güçlü bir hale getirerek yıldızlara çeviriyor. Yani Eldar'ın gelişine yıldızlar koyuyor gökyüzüne. Yalnız şöyle diyorlar bazıları der ki diyor, bu yedi yıldız Varda tarafından elflerin gelişini kutlamak için yerleştirildi. Morvinyon diye bir yıldız var. Ee, o tam şeyde Valinor'un da batısında sabit bir yıldız olarak duruyor. Onun e, Christopher Tolkien'in söylediğine göre bizim dünyada verdiğimiz adlı Acturus yıldızı bu, hı hı. büyük bir Alfa yıldızı bu ve şey Sirius'la e, neydi öbürünün adı? Canopus yıldızları var. En parlak görünen gökyüzünde bizim baktığımızda onlardan sonra üçüncü sıradaki en parlak yıldız. Bu Morvion yıldızını batıya koyuyor bir onur nişanesi olarak Eldar'ın Eldar gelmesi için oraya koyuyor ve diğer yıldızları da gökyüzüne yerleştiriyor. Yalnız şöyle de diyorlar işte bu konu hakkında Arda yıldızlar yerleştirdi Morvion'u da o yaptı falan ama o yedi yıldız denilen küme yıldız aslında Varda'nın yaptığı yıldızlar değil. Aule'nin çekicinin çıkarttığı kıvılcımlardan yerleşti ve o kadar güzel muhteşem görünüyorlardı ki var da hep o muhteşemlikte yıldızlar yaratmayı denese bile o o kadar güzel yıldızlar yapamadı. Ya ne kadar güzel tasvirler var değil mi Kayıp öykülerde? Silmarillion'dan daha detaylı doğa tasvirleri var ve benim çok hoşuma gidiyor bu. Silmarillion'dan daha masalsı bu Evet. Daha böyle keyifli böyle ne derler bu köy ocağının başında oturup konuşulacak öyküler gibi yani. Hakikaten öyle başında kayıp oyun kulübesinde başladı bir evet. hikaye tam oraya uygun hakikaten. Yani şey güzel bir hikaye bu daha böyle bir de bunun bir sırası var ya Silmalyon'da bir geri bir ileri dememde. Evet doğru. Ne, bunda o sırayı da takip ettiği için daha bir nehir hikaye gibi oluyor. Tasvirleri de çok önemlermiş de burada. Çok, bir de yani hiç o Silmalyon'da çok üstü kapalı bırakılan birçok şey birebir açıklamaları falan da yapılmış burada. Doğru. Öyle de bir güzelliği var. Var da yıldızları gökyüzüne yerleştirirken atının üstünde Orame dört, dört nala Valinor'a giriyor. Havala havala. Ve şey diye bağırıyor. Tulielto tuli tuli geldiler geldiler diye bağırıyor. Ve şey yapıyor borusunu örttürüyor ve atıyla iki ağacın arasına gidiyor. O sırada Valmar'ın kapıları açılıyor. Ve şey içinde bir merak içinde bütün Vali şeye çıkıyor. Oromen'in durduğu düzlü ağaçların oraya gidiyorlar ve şey diyor iki ağacın arasında borusu üfledikten sonra or büyük topraklara bakın diyor ormanlara büyük toprakların tam ortasında olan palisor diyarına oradaki diyor hareketleri görüyor musunuz de İvatarın ilk çocukları geldi eldar dünyaya geldi ben diyor oralarda dolanırken diyor, yeni uyanmışlardı hala uyku mahmurluklarıyla sağa sola sallanarak yürüyorlardı ama onların konuştuğunu hatta kimlerin şarkı söylediğini bile duydum falan diyor. Valla büyük bir şey büyük bir neşeye kavuşuyor ve çok heyecanlanıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Şey diye bağırıyorlar hep bir birazdan Eldar Turiyer. Yani sonunda Eldar geldi. Evet Eldar geldi. Zaten Eferin haberdarlardı bundan. Bekliyorlar hani yani. geleceklerini biliyorlar ama ne zaman geleceklerini bilmiyorlar. Peki abi ne kadar geçti üzerinden? Onu Galiba bölüm içinde geçiyor muydu? Bölüm içinde geçiyor. Şöyle Melkor zincirlendikten sonra artık 3. çağın sonuna doğru. Artık Melkor'un tusaklığına çok az süre kalır gelmiş oluyorlar. Hmm. Bu huzur döneminin son şeyi sonları gibi Melkor serbest olacak yani yakın o tarihlere çok yakın. Ve şey çok büyük vurgu yapılıyor burada. Yani Eldar'ı bütün vali çok büyük bir memnuniyetle gelişini karşılıyorlar. Çok mutlu oluyorlar ve şeyi hissediyorlar. Varin orada işte üç çağdır neredeyse huzur ve barış içinde yiyip içip eğlenerek, istedikleri işleri yaparak yaşamalarına rağmen Eldar'ın gelmesi ve onların uzaktan küçük hareketlerini görünce aslında bu dünyada ne kadar yalnızmışız diye hissetmeye başlıyorlar. Onların gelişiyle dünya şenlendi ve güzelleşti diye düşünüyorlar. Ay o. çok romantik değil mi ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yer muhtemelen Edith kafalamak için yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun. Niye öyle diyorsunuz? Can, kötü bir şey mi? Adamı seviyormuş. Aşkını belli etmiş. Eklemek için numara yapmış iması yaptın. Etkilemek için numara yapılmıyor mu ya? Ben bilmiyorum. İsteyerek işte... <gülüyor> Oraya hiç girme, girme. Benim hayatım yalan. Ne bileyim ben. <gülüyor> İsteyerek yapmıştır o. Tabi içimden geldiği için numara yapıyorum. Tolkien isteyerek yaptı. Tolkien isteyerek yapmıştır. <gülüyor> yapmıştır. Arasında aşık çünkü hakikaten yani. çok aşık. Ve şey yapıyorlar. Man ve falan da artık o düz diye ağaçların oraya geliyor ve orada hemen bir divan kuruyorlar. Bu durum ne olacak? Nasıl olacak falan diye. Her şey orama e geldiğinde şey yapıyor. Bunları görünce diyor hemen diyor annemin yanına koştum diyor. Paloyen, <gülüyor> anne demiş bu yarattıkların neler? O da demiş ki yani bu benim yaratımın çok ötesinde bir gücün. İlvatar'ın İlvatar yaratımı. Sen koş Vala'ya haber ver Eldar geldi diye. O, öyle gelmiş dört malatıyla. Ağaçların <gülüyor> arasında toplantıya başlıyorlar. Ve ağaçların ışımaya başlamasından yaklaşık dört çağ geçmiş. Dördüncü çağın sonu şeyde e, zaman olarak da herkes orada Olmobile bu şey haberi duyuyor ve Ulmo bile okyanusun ortasındaki evinden kalkıp geliyor ama sadece en geç katılan Palurien çünkü şeyde olduğu için o sırada e, Elflerin yakınında bir bölgede hmm. büyük topraklarda olduğu için bütün hızıyla gelmesine rağmen divana en son o katılıyor ama katılıyor katılıyor evet, o da Hı -hı. geliyor katılıyor ve e, bu coşkunluk içinde Mam ve bir karara varıyor. Mam'nin rızasıyla cezası zaten çok az kalmış olan Melko'nun anganyop zincirleri çözülüyor. Ama tilkaldan yapılmış kelepçeleriyle prangaları hala elinde. Yani takalım ama zincirlerini çözüyorlar. mandos salonlarından dışarı çıkartıyorlar. Ona da bir yarı özgürlük bahşedilmiş oluyor. Yani öyle bir güzellik yapılıyor. Burada kitapta şey diyor. Öylesine bir mutluluk içindeydiler ki. Öngörüleri körelmişti diye. Bahsediliyor bu durum için. Ee, şeyde. E, da nerede duruyor bu divan toplantısında? Tulkas'ın ayaklarının dibinde. dibinde. Duruyor. Çünkü şey ne? 4-3 çağ sonra çıkacak. Tulkas'ın hizmetkarı olacaktı zaten. <gülüyor> Sıkıldıkça tokatıyor mudur abi? Bu arada ittiriyordur en azından. Arada ittiriyordur. Arada alttan alttan buluyor olabilir. <gülüyor> Kalk <lan şuradan. gülüyor> ee, Ve şey yapıyorlar. E, bu mutluluk içinde ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yapacağız falan diye konuşurken <gülüyor> şu karara varıyorlar. Diyorlar ki Manve'nin e, ulağı Nor Noray'ı. Çünkü Nor çok hızlı hareket eden bir şey valla. Evet. Nor Noray'ı gönderelim. Onların arasından birileri buraya gelsin, onlar hangi yoldan bu dünyaya gelmişler, nasıl gelmişler, dünya bunlarda ne arzular uyandırmış falan. Soralım, öğrenelim hem onlardan da birer örnek görelim, canlı canlı konuşalım. Bu karara varıyorlar ve Nor Noray'ı şeye gönderiyorlar, Palisor bölgesine, büyük şeye. Abi <gülüyor> Nor hızını anlatmak için çok güzel bir ifade kullanmış ya. Hızının büyüklüğü yüzünden ayaklarının çakışı görülmeyen Nor Evet ya, ki <gülüyor> flash gibi koşuyor. Her şeydeki gibi Yunan şeyinde var ya mitolojisinde. Bir tane var öyle doğru. Habercisi Tanrıların habercisi okay. Zeus'un oğlu. Zeus'un oğlu. Çok hızlı. Yazarlar şeyden. Hermes. Hermes, Hermes. miydi? Hermes Hermes, Hermes. Hermes doğru. Bir de bizim yem var deniz. O da flash gibi koşuyor. Gördün mü? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sadece eller böyle ama yani şey 10 metre 20 saniye flash gibi koşuyamam mı? Ve şey yapıyor, Nornore'yi gönderiyorlar, Palisor bölgesine çok hızlı bir şekilde Nornore'ye ulaşıyor ve orada bir göl görüyorlar. O göle de şey adını veriyorlar, Koyviye Neni, yani uyanış suları gölü. Daha sonra Simaryon'da Koyviye Neni Gölü olacak. Ama ilk adı Koyviye Neni. Uyanış suları gölü ve orada da baya bir kalabalık var. Mesela daha sonradan da bu ilk uyanışın çok aşırı kalabalık olması fikrinden vazgeçilmiştir. Ama burada baya gölün çevresi, Dağların yamaçları falan elflerle dolu ve hepsi yıldız ışığı altında gökyüzüne bakıyorlar. Şimdi kimileri şarkı söylüyor falan ama böyle bir sersem sersemsepelek halleri de var. Hani nereye geldik ne oluyor falan bir bilinçsiz durumları da var. Normalde onların yüzlerine baktığında heveslerini, iyiliklerini ve arzularının temizliğini anlıyor. Ve şey diye düşünüyor görür görmez bunlar ne kadar narin ve güzel canlılar. Çünkü kendisi val olduğu için cisimsel olarak da çok devasa. Elfler küçük ufak tefek geliyor onlara çok narin nazinin geliyor yani. Böyle de bunlar çok şey, güzel canlılar çok şeyler e, iyiler belli suratlarından simalarından belli. Ve bir kayanın üstüne çıkıp onlara sesleniyor diyor ki dinleyin ey Eldaliye yani bu elf ismini kendileri almıyor. Eldaliye ismini elfler ismini şeyler vala veriyor onlara. Elzeliye karanlık çağı boyunca özlenen ve huzur çağları boyunca aranan halk. Ben Tanrıların efendisi Sülüman Manve'nin e, elçisi olarak geldim ve benim söyleyeceklerim onun tarafından ağzıma yerleştirildi ve o da sizi çok uzun zamandır beklemekte. E, aranızdan birkaç kişiyi seçin benimle beraber Batıya gelsinler ve onlarla Manve ve Divan, vallah konseyi tanıdılar görüşmek istiyor diyor. O sırada elçiler arasında bir hani bir kargaşa bir korku falan da oluyor çünkü hani ilk kez gördükleri başka konuşan bir canlı kocaman bir şey falan ama valanın görünüşleri kayıp öfklerde özellikle büyüleyici güzellikte olduğu söyleniyor. Yani hmm. bir kötülük hissi de hissetmiyorlar. Sonra bu bütün kalabalıktan üç kişi çıkıyor ortaya. Biz üçümüz geliriz diyorlar. Aslında bunlar üç tane şeyin de soyunda lideri durumundaki kişiler. Bunlardan birincisi İsil İmbe. Bu Teleri elflerinin lideri ama buradaki Teleri Silmalion'daki Vanyar elfleri oluyor. Yani burada Teleri dediğimiz şey aslında Van, yani Silmalion hikayesinde Vanyar elflerine denk geliyor. O dönüştürülmüş Teleri'den evet. vazgeçilmiş Vanyar denmiş. Ve diyor Meril de hikaye anlatırken benim soyum da diyor bu elflere dayanır. Ve e, kraliyet soyudur bu diyor yani bütün elflerin krallarıdır bu soydakiler diyor. Ve e, bugün bile diyor bu şey İmve, İsil ve büyük bir saygıyla ve hürmetle alınır. Yani Ta o zamandan bu zamana kadar bile saygınlığından ve gücünden bir şey eksilmemiştir. Her zaman saygıyla alınır. Noldori bunların adlarını e, değiştiriyor. Yani kendine ait adlar veriyor zaman içinde. Noldori'un adı olarak da Invitiel diyorlar İmve'ye. İkinci sırada Finve Nolone çıkıyor. O Nolome de Noldoli soyunun. Bu Noldoli dediğimizde işte Noldor olacak soy. Noldoli soyunun efendisi e, no, film ve Nolome çıkıyor. Kitapta Turondo'nun babası diye geçiyor. Bunun geçmesinin sebebi de Turondo yani bizim bildiğimiz adıyla Turbo Daha öyle. sonra çok büyük hikayelerde çok önemli görevlerle efsaneye dönüşeceği için ve çok fazla adı bilindiği için artık Meryl'in anlattığı dönemde. Hani babasının adından bile üstüne çıkmış Toronto'nun oğlu diye anılıyor hmm. şey Inve. Ve ona da şeyde e, Noldoli adında Golf diyorlar. Üçüncü sırada e, Tim ve Linto çıkıyor. Tim ve Linto da şey, e, Tunuviel'in babası diye geçiyor. Bu daha sonra işte bizim... E, Maya Melian'la evlenecek olan Tingle aslında. Hmm, bu da o evet. soyun lideri. Eşi Lorien'le Lorien ağaçlarından ormanlarından bahçelerinden çıkıp orta dünyaya gelen eşi Vendelin'le. de daha sonra Melian'a dönüşecek. Vendelin'le bu alaca karanlık ormanlarda rastlaşacaklar ve o şekilde evlenecekler. İlk başta Valinora gidecek ama bir daha soydaşlarını göremeyecek deniliyor. Yalnız kaybolan soydaşları Hissilume'de kalan Karanlık erflerin falan da lideri olup kendi krallığını kuracağından bahsediyor Meril burada da şeyin adı da e, Hislunma erflerinin efendisi olacak yani e, Noel Dolad dedik onu Timvelit. Timvelit evet. Nor Nora bu iş lideri falan hızlı bir şekilde götürüyor ve divanın karşısına getiriyorlar. Yalnız bunlar tabii ki acayip büyüleniyorlar çünkü gördükleri ışık <gülüyor> alacak karanlık bir yıldız ışığı falan ama şeye geldiklerinde. Valinor'a geldiklerinde tam da e, gümüş ağacın ışıkları sönüp Loryen altın ağacının ışıklarının en parlak olduğu zamana denk geliyor. Pırıl pırıl her yer, acayip güzel binalar, coğrafya, her şey muhteşem, devasa ağaçlar Yanıyor alev alev ve tam o sırada da Silmo şey yapmış. E, gümüş ağacının hani artık kararmaya başladığı için öz sularını tekrar şeylerine döküyor. Kabla e, çevresine döküyor, sulamasını falan da yapıyor işte. Onlar alaca karanlığın ışığından başka bir ışık bilmedikleri ki yani hiçbir şey olmasa bile bu ışığa sevdalanıyorlar yani akıllarını başlarından alıyor daha sonra da işte toplanmış Valar divanını görüyorlar tanrıların da görkemini görünce elleri ayakları boşanıyor falan hepsi şey yap yani hiçbir şey demeden yani tanrı hiçbir şey demeden gidip önlerinde başlarını eğip selam veriyorlar. O sırada da şey yapıyor ve diyor ki kalkın diyor Ilivatar'ın çocukları. Biz tanrılar sizin gelişinizle o kadar çok mutlu olduk ki böyle bizim önümüzde eğilmenizi falan istemiyoruz. Bizi mutlu eden sizsiniz diyor. Böyle şey ne kadar değerli olduklarını onlara anlatmaya çalışıyor. Bize diyor nasıl geldiğinizi dünyayı nasıl bulduğunuzu onun size nasıl göründüğünü ve o görüntülerin size neler hissettiğinden bahsediyor. İlk başta şey konuşuyor. <gülüyor> Çünkü o, cevaplarını görmek evet, istiyorlar. Yani ya? Evet yani ne hissediyorlar? Arzuları ne? İlklerinde bir kötülük var mı yok mu? Dünyayı seviyorlar mı? Sevmiyorlar mı? Rahatsızlar mı? O yüzden onları öğrenmek için bunu soruyor. Şey gibi oluyor değil mi abi? Hani bir, bir eser yaparsın ilk birine verirsin ya. abi bir bak bu nasıl olmuş falan o gerilimli bir durum. Biz sizin için yaptık burada. E, dünyayı ona için. hazırladık. Dünyayı nasıl buldunuz? <gülüyor> Şeyden de tırsıyorlar tabii. Hani Melko çok zarar vermiş ya. Hani diyorlar acaba memnun hmm. olmazlar mı ki hmm. dünyadan hani beceremedik mi? Doğru yani dediğim gibi. Nolome söz alıyor diyor ki ey yüce Tanrı diyor biz sadece geldik. Engin düşleri çoktan unutmuş ebedi bir uykudan uyandım ben diyor. Sadece uyandığımı hatırlıyorum. Timve de diyor ki yüreğim bana üstsüz bucaksız yerlerden geldiğimi söylüyor. Yani çok uzun bir yoldan geldiğimi söylüyor ama ne yolu hatırlıyorum ne de başka bir şey. Bir anda buradaydı. Timve <Gülüyor> de nereden hangi yollarla nasıl geldiğimi bilmiyorum diyor. Ya da nereye gideceğimi de bilmiyorum. Bu dünya benim için sadece harika bir yer ve dünyayı komple seviyorum. Tamamıyla seviyorum. Aşık oldum dünyaya diyor. Ve diyor ıı, bu ışığa duyduğum özlemi de diyor Valinor'da dindirmiş oldum. Hani daha büyük aydınlıklara duyduğum özlem. <Gülüyor> ve Manved anladı ki Ilúvatar bunları kendi yaratılış geçmişlerine dair bilgileri kafalarından silmiş. Bunu Tanrılar anlam veremiyor. Niye böyle bir şey yaptı? İlvatar acaba diye. Ama İlvatar'ı da sorgulamıyorlar tabii. Bir bildiği vardı deyip kapatıyorlar. Tabii. Ve o sırada e, Yavanna'yla Tuivana yani bu bizim bildiğimiz Vana. Tuivana deniliyor. Hı hı. Vana yan yana oturuyorlar zaten. Göz göze geliyorlar o sırada. Ve Vana'yla e, Yavanna e, bunların bu şeyini duyunca yani ışığa da burada doydum lafını duyunca invenin kalpleri parçalanıyor. Yani o orası alacak karanlık tehlikeli bir yer ne olduğu belli değil falan ve bunlar çok narin duruyorlar. Şey diyorlar e, konseye biz bunları davet edelim buraya. Çünkü orta dü orta dünya değil. Büyük topraklar e, bu narinlikte, bu güzellikte canlıların yaşayabileceği kadar e, saf ve temiz değil. Orada şeyler var. Mandos'un Ruhları var. O derin ormanlarda, karanlık gölgelerde dolaşan. Aynı zamanda Melkor'un yetiştirdiği canavarlar da var. Ve belki de bizim bile bilmediğimiz nice tehlike var oralarda. Bunlar orada yaşamayı beceremez Elvatar'ın çocukları. Çok büyük zorluklar çekerler. Onların e, Valinor'a davet edelim. Hem biz de onların görmekten bu kadar memnunsak onların neşesini bize de katılsın. Bizim de neşe ve sevinç kaynaklarımız hep dolu kalsın. Hep beraber yaşayalım diyor şey hemen itiraz ediyor tabi ee, makar o dövüşçü tanrı daha sonradan çıkacak olan makar diyor ki valinor valar için kurduk biz diyor başka kimsenin gelmesini istemeyiz zaten diyor şey yaptınız diyor, erkeklerin yaşadığı bir yer halinden çıkartıp kadınların gül bahçelerine çevirdiniz iyice bir de çoluk çocuk bahçesine bir dövüştüreceksiniz bunları da getirip diyor <gülüyor> Kadın yeri gibi oldu burada diyor yani zaten şey gün kısır gününe çevirdiniz olayı falan Aa, diyor. Aa kız kardeşi de bunu kabul ediyor diyor ki doğru diyor yani bu hiçbir şey yok hiçbir tehlike yok. Hiçbir savaş yok dövüş yok zaten hani ne derler pamuk gibi yer bir de bunlara bakacağız gelecek falan diye. O sırada şey yapıyor e, Mandos'la Fui'de. Hemen her şeye karşı ve somurtkan oldukları gibi buna da gelmesinler deyip susuyorlar kısaca. Ama şey yapıyor var da şey yapıyor ayağa kalkıyor ve çok etkileyici bir konuşma yapıyor. Onların davet edilmesi gerektiğine dair. Çünkü onların orta dünyanın şey, büyük toprakların çok tehlikeli olduğu ve orada yaşayamayacakları. Artık bu güzelliklerle birlikte yaşamanın kendileri için de büyük bir sevinç ve neşe kaynağı olacağını söylüyor. Onu da şeyler destekliyor. Ee, Aule, Lorien, Orone, Nesra Ulmo da şey yapıyor. Buna gelsin diye destekliyorlar. Ulmo da destekleyince hayatı boyunca hep Ulmo'yu kıskanmış olan OSE. Ose. Direkt olarak karşıda çıkamıyor. Tırsak da biraz hani konseye Hı. falan ama mümkün olduğunca political correct bir şekilde gelmemelerinin daha iyi olacağını falan söylüyor. Ama e, genel kanı gelmeleri üstüne yani büyük çoğunluk gelmelerini istiyor. Burada işte senin sorduğun sorunun cevabı yok kitapta. Tulkas'ın ne tür bir yanda olduğunu belirtmiyor kitap. Yani hmm. Tulkas'ın ne tür bir kararı var onu söylemiyor. Tulkas olsaydı ne yapardı sevgili Cem? <gülüyor> ya ulmo ile -ul aule dediğine göre gelsinler derdi o. Hemen gelsinler. Kavga derdi. varsa bana söyleyin yoksa beni karıştırmayın der. Büyük ihtimal. büyük ihtimal bana sorsam beni karıştırmayın kardeşim. Gelecek adam varsa söyleyeyim ben dövün diyecekti. <gülüyor> <gülüyor> Ve o sırada gözler biraz da Melko'ya dönüyor. Hani Melko'nda bir fikri var mı söyleyecek mi falan diye Melko bunun baskısını hissediyor. Melko aslında hani bu ne şey elflerden ne oradan hiçbir yerden hoşlanmamasına rağmen genel durumun şey olacağını anlayınca bunların gelmesi yönünde olduğunu anlayınca bence de gelmeleri doğru olur diye fikir beyan ediyor. O kitapta orada detay olarak şunu söylüyor. Bundan sonra hayatı boyunca varallarda hiçbir şekilde e, de, ne derler e, hayırlı anmadı sürekli nifak sokmaya çalıştı gelenlerin daha zayıf olduğunu düşündüğü için Valalarda onlar arasında bölücülük yapabileceğini hesapladı o yüzden de gelmelerinin doğru olduğunu e, şey söyledi bir de çok güzel bir şey var ve e, diyor kitapta Melkon'un desteklediği bir fikrin hayırla sonuçlanmayacağı kanıtlanmış oldu. Evet. <gülüyor> Hakikaten... Çok güzel bir şey. <gülüyor> ve Mahmud biraz düşündükten sonra şey yapıyor. Kararımı verdim ben diyor. Hükmünü bildiriyor ve Nor Norları ediyor ki şeyi götürün diyor. Bu üç şeyi Elfide, Eldarı da beraber. Palisora dönün ve orada davetimizi iletin. Bu benim sözümdür Mahmud'un ve Valar Divanının sözüdür. Buraya doğru yola çıksın erler diyor. Batıya doğru yola çıksın bunları söyleyin diyor ve e, gelip burada işte tanrıların kanatları altında yaşayın ayrıca diyor burada diyor sizin yaşayacağınız çok güzel yerleşkeler yapılacak tam sizin istediğiniz neyse ona göre ve bunları yaparken de biz tanrılar size yardımcı olacağız biz de yardım edeceğiz bu çok şey ne derler kendilerinin en çok sevdiği şekilde yapılacak yerleşkelere. Ve şey yapıyor, Nor çok hızlı bir şekilde üç harfi alıyor ve şey Palisora neydi, Koyvi Neni. Neni. Evet. Neni gölünün oraya gidiyor ve büyük bir kayanın üstüne işte bütün elflerin kralı diye geçen e, Teli harflerin kralı im ve çıkıyor ve daveti açıklıyor. Davet elfler tarafından tanrıları görmek arzusuyla çok bir kabul görüyor yani çok seviniyorlar oraya gideceğiz falan diye. Nornor'a geri döndüğünde Valar'a onları orada bırakıyor. Elfler yola çıktı bile diyor. Yani artık elfler yolda batıya doğru geliyorlar. Orta dünya haritasını hatırlanlarsa yani orada işte Paris oraya da Kuybinen baya bütün haritayı düşündüklerinde Hemen hemen ortasına yakındır şey olarak bölge olarak oradan Hisilüme limanlarına doğru doğal koyuna doğru o zaman limanlar yok tabii insan işçi değil. Evet. Oraya doğru yürümeye başlamış oluyorlar. <gülüyor> Ve e, Aule hemen aletlerini edevatlarını topluyor hani hazırlıklara başlanıyor. Vanayla Paluren onların gelecekleri yerlere yeni bitkilerini ağaçlarını çimenlerini falan ekmek üzere hazırlığa başlamak üzere ayrılıyorlar şeyden ee, ve onların yerleşeceği yeri aramaya başlıyorlar var orada da nereler uygun olur nasıl olur falan hani bir yer bakıyorlar nereye yerleştiririz diye ve e, orome hemen atını atlayıp e, suların ve toprakların üstünden koştur koştur gidiyor çünkü şeyi biliyor Oraların bu seyahat için, elfler için çok tehlikeli olduğunu, ormanların falan kötü ruhlarla falan dolu olduğunu. Ve orada da Orome avcı olduğu için bütün kritik noktaları, tehlikeli yerleri falan da biniyor. Ben onların diyor şeyi olayım, yol göstericisi olayım, rehberi olayım ki rahatça kıyıya kadar yürüyebilsinler beraber gelelim diye. orome oraya gidiyor. Yani elfleri karşılamaya gidiyor. Olmoy ise... Karanlık kıyılara geliyor ve orada denizin üstünde hala Melkor'dan kalma kötü esintileri falan hissediyor. Ya da denizin dibindeki işte Melkor'un depreminden kalma taşlar, kayalar, yabani durumlar falan hissediyor. Bir şeyler yapmamız lazım yani onların buraya rahat gelmesini sağlamamız gerekiyor falan diye düşünüyor. Ve şey yapıyor. Ee, o senin... O ilk e, ringil ve hel karkulleleri yıkıldığında valayı üstüne koyup götürdüğü valinara ada vardı ya. Evet. O adayı alıyor, dev balinalara koşumluyor ve baş balinası en kadim ve en büyük balina olan Uini'de onların lideri olarak adaya koşumla bağlıyor ve beraber şeye Hislome'ye doğru, büyük topraklara doğru gidiyorlar. O size bunu gördüğünde çok ciddi bir şekilde sinirleniyor aslında. Çünkü diyor o ada da bayağı onun oyuncağı gibi aslında. Hani zamanında Valinora götürmüş vaları ama ondan sonra kendisi istediği yere taşımış. Orada sadece kendisi kullanmış, üstüne çıkmış adanın dinlenmiş, inmiş falan. Ve diyor bana sormadan yaptı bunu diyor. Ve daha da şeyi ağrına gideni balinaları falan götürüyor diyor adayı benden yardım da istemedi. <gülüyor> o yüzden iyice şey yapıyor. Bu durumdan hiç hoşlanmıyor. Ama ne olacak, nasıl olacak falan diye Ulmon'un peşine takılıyor ve onu uzaktan takip ederek şey limanlara, kıyılara kadar gitmeye başlıyorlar. <gülüyor> ve adam yüzünden de şey yapıyor. Yani bir e, kin tutuyor Ulmon'a. Ulmu en hızlı şekilde adayı yanına geliyor ve en başta teleri in ve yanında Orome atında üzengisinin yanında ve ilk kıyılara gelen parti erfler İmve'nin teleri elfleri oluyor. Ve şey yapıyorlar adaya çıkmalarına yardım ediyorlar. Yalnız burada o yolculuk hikayesinden büyük küçük hikayesinden bahsediliyor. Orome ile beraber gelmiş olmalarına rağmen kimileri kötü ruhlar tarafından ayırtılıp Ormanlarda kaybolmuşlar. Yol çok uzun ve zahmetli. Ve o yüzden de o büyük yolculuğu bütün harfler, Teleri dahil hepsi acı bir hikaye olarak hatırlıyor. Sonucuna bakmaksızın Valinor'a gidecek olsalar bile. Çünkü pek çok akrabalarını, soydaşlarını o yolda şey yapıyorlar, kaybediyorlar. Çok acı ya. İnvey ile beraber şey, Teleri harflerin hepsini o adanın üstüne Toleresanın üstüne dolduruyorlar. Ve Ulmo diyor ki beklemeyin siz gidin. Bunun üstünde ağlamaya başlıyor teleri halkı. Bizim akrabalarımız gelmedi daha onlar ne olacak falan diye. Sonunda <gülüyor> i̇şte şey bilmiyorlar bilmiyorlar yani. Yani, tamamen yabancılarda akrabalarını da bırakmak istemiyorlar. Ama şey yapıyor Ulmo kesin kararını veriyor gidin diyor onlar da gelecek sizin peşinizden diyor. Öyle deyince biraz mızlasalar bile bir şey diyemiyorlar Tanrı'ya ve şeyle e, Uniyen önderliğindeki balinalar çok büyük bir hızla adayı şeye doğru sürüklüyorlar. Valinor'a doğru sürüklemeye başlıyorlar. Ve e, şey yapılıyor. Valinor'a geldiklerinde e, şeyden indiriyor mu bunları. E, kayan adanın üstünden indiriyor. Ve tekrar şeyleri ikinci parti elfleri alabilmek için tekrar geri dönüyor adayı sürüklüyorlar işte balinalarla beraber ve e, giderken ama bu sefer biraz daha zor gidiyorlar çünkü o şey yapıyor önüne e, kimi fırtınalar ya da bulutlar ya da yerden yükseltilmiş kayalar adalar falan çıkartıyor gıcıklık olsun falan diye ikinci partiyi almaya giderken yalnız o sırada da ikinci parti olarak Noldoli halkı gene yolda pek çok kayıp, kayıp vererek şeye ulaşmış kıyılara ulaşmış kıyılara ulaşmış ama orada şey yok ulma yok gidecekleri üstüne binecekleri bir ada yok kendi akrabaları ortalıkta yok teleri gitmiş baya bir umutsuzluğa falan düşünüyorlar yani düşüyorlar şey yapıp mutsuzlaşıyorlar hani acaba gelip bizi de alacaklar mı almayacaklar mı ne olacak şey yapıyor işte nolomefin ve aralarında liderleri hep onları yüreklendiriyor. Hani tanrılar bir söz verdi mi tutar, gelecekler bizi de alacaklar falan filan diye ama kaybolmuş akrabalarıyla falan da e, hüzünleri olduğu için bayağı sıkıntılı bir şekilde bekliyorlar. Şey de çok hızlı gelemediği için bu sefer Ulmo'da o seni yaptığı e, engellemeler dolayısıyla belli bir süre orada kalıyorlar. Ha şeyi sorabilir arkadaşlar. Bu arada kaybolan erfler ne oluyor? Evet. Bu arada kaybolan erfler işte e, gölge erfleri ya da gri erfler olarak e, geçiyor ve batıya gidemiyorlar hiçbir zaman ama orta dünyada e, bir güç oluşturup oralarda yaşıyorlar hatta ta Melko'nun silmerleri çalıp döndükten sonra e, Nirnaet Anodaydat'tan sonra Hisilome'ye gönderdiği doğulu insanlar zamanında bile orada başı başı dolaşan elflerin bu erfler olduğunu söyle, söylüyorlar ve o elflerden de o doğulu insanların çok korktuğu ve çekildiği söyleniyor. Hı. Bunun da doğru olduğunu nereden anlıyoruz? Şeyin eşine bile elf diye karışamıyorlar ya. Neydi o e, Turambar'ın annesine elf Aa, gibi olduğu evet, için kadın doğru. ya bu elf falan diye bulaşmıyor. Hani canını alamıyorlar. Yiyeceksiz içeceksiz bırakıyorlar ama kendileri gidip direkt bulaşmıyordu. O elflerden doğulu insanlar ta işte... On binlerce yıl sonra gene korkuyorlar yani. Öyle bir durum. Efsaneleşmişler Efsaneleşmiş. yani bir yerde. Sonunda şey yapıyor. Ee, Orome'de bunları bırakmış Noldoli'yi mecburen. Çünkü arkadaki e, şey halkı e, solo Sol, Solosimpi diye geçiyor burada. Solosimpi halkı hepsinden daha panik ve daha şeyler e, nari. nari yetersizler. <gülüyor> Onlar temelli dağılmışlar. Yani sağa sola çok Kayıtları var. Şey yolu tarif ediyor e, Orome, şeye, Noldor'a ve daha doğuya gidiyor. Onları toparlayayım kurtarayım diye. O yüzden tek başlarına geldikleri için temelli de yıpranmış bu Noldor'u de. Çünkü şey diye de düşünmek lazım. Tamamen ham bir dünya. Daha bir yerleşkesi yok bir şeysi yok. Yollar yapılmamış ilk kez yürünen yerler her yer yani. Yol yok iz yok derler ya. hakikaten evet. dağdan bayırdan ormandan geçe gece geliyorlar. Yani. E onlar da yeni doğmuş gibi. Evet harika. onlar da biraz hani uykuları daha yeni atılıyormuş gibi bir şey. Hiç dünyadan haberleri yok. Nereden geldik ne yapıyoruz bilmiyorlar falan. Çok zahmetli bir şey tabii. Ama ulma sonunda adasıyla geliyor. Noldoli ile bindiriyor, adaya bindiriyor Noldoli soyunu ve onlarla beraber Valinor'a doğru onları götürmeye başlıyorlar ve götürdükten sonra o iki soy kıyıya indiklerinde Teleri ve Noldoni büyük bir sevinçle birbirlerine sarıyorlar. Akrabaların bir kısmı gelmiş. E buradan da şeyi de anlıyorlar üçüncü kısım olarak da diğer akrabalar gelecek. O zaman korkmamızı akrabalarımıza kavuşamay kavuşamayacağız diye bir derdimiz olmayacağı için rahatlamış oluyorlar. Keyifleniyorlar falan. Ulmo hiç gecikmeden tekrar şey yapıyor. Balinanay'la beraber e, üçüncü er soyunu buraya getirmek için doğuya doğru yola çıkıyor. Ulmo da tam görev adamı. Evet. Can Cansiperani çalışıyorum. maşallah. maşallah ya. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Görevini yapıyor. Ya bu şeyi Solosimpe halkının son elf soyunun kaybolmasının nedenlerinden biri de şu. Vendelin yani daha sonra bizim Maya Melian diyeceğiniz o sırada Lorien bahçelerinden o ormanlara gitmiş. Muhtemelen elfleri falan görmek istediği için belki de hani merak ettiği için. Vendelin'e güçlü bir ruh deniliyor burada. Yani o zaman maya kavramı olmadığı için bu da vala olmadığı için vala da değil ama güçlü bir ruh. hizmetkarlarından, işlerini görenlerden bir ruh diye şey yapılıyor. Wendel'in bir parça söylüyor o ormanlarda tam bunların geçiş yollarında. Bunların akıl karışıyor. Çok güzel bir melodi falan. Ne olduğunu anlamıyorlar. İşte o sırada da daha sonraki hikayelerde anlatacağımız gibi e, Tinto neydi? Tinto? Tim evet Tim ve Linto şey yapıyor o sese doğru gidince bu sefer liderlerini de kaybetmiş oluyorlar hem lidersiz kalmışlar hem her yerden bir ses geliyor çok güzel bir şarkı var falan bunlar iyice dağılmış durumda işte Orome gidiyor borusunu öttürünce falan çok büyük bir sevince kapılıyorlar yani tanıdık bir şey Orome'nin borusu o sese doğru toplanıyorlar toplanabildikleri kadar. Onları alıyor ve kıyıya doğru götürmeye başlıyor. Orame. Ama büyük bir kısmı da o arada kayboluyor ve liderleri de kayboluyor. Bir daha ona rastlamıyorlar. Bir daha onu göremiyorlar yani. Bu Vandalin dediğimiz Melian abi Melian. değil mi? Tekrar evet, evet. söyleyelim Van de. Vandalin Melian olacak daha sonra. Tim Volinta'da <Gülüyor> Tingol olacak? Tingol olacak. Bu da Tim Volinta'da ee, ve ben şey de anladım. <gülüyor> derin bilgim var derin bilgi ee, şey yapılıyor işte e, gene OSE problem çıkartıyor bunlar gene zorlana zorlana geliyorlar OSE iyice kızmış durumda ama yani bir, bir hır çıkartmam lazım diyor. bu çok kafasına göre takılıyor Ulmo falan birebir de de çok şey yapamıyor korkuyor da hani böyle direkte bulaşamıyor Ulmo'da anca fırtınalar falan yani öyle zorluklar çıkartıyor sonuçta ama mesela şey diyor e, kitapta Uıne yani büyük balina'ya ve diğer yaratıklara güçlü balıklara çekenlere kullanabileceğiniz en büyük gücünüzü kullanarak gidebileceğiniz kadar en hızlı bir şekilde gidip geleceksiniz diye şey veriyor emir veriyor. O bakımdan da çok seri davranıyor hayvanlar falan da balinalar falan da. Bunların işte sonunda da teleri de kıyıya geliyor, Hiziluma'ya geliyor ve oradan şeye biniyorlar, e, adanın üstüne biniyorlar. E, Ulmo biraz da şey, Ulmo evet daha uzaktan seyrediyor. Bunları borusuyla haber vererek götürüyor. Artık son parti bütün alabilecekleri elfleri almışlar adanın üstüne. Kaybolanlar hariç tüm elfler. E, devam ediyorlar ve şeye gelmeden evvel daha alacakaranlık karanlık, e, gölgeli denizlerin sınırları alacakaranlık karanlık oraya Doğru artık şey dayanamıyor hırsına yeniliyor Çin'ine yeniliyor Ose gidiyor adayı develleriyle tuttu diyor Hı. ve şunu belirtiyor Ose diyor suyun içinde yapılacak bedensel işler için ulmadan bile daha güçlüydü şeyler çok zor sürüklemeye başlıyor şeyi adayı ee, balinalar çok zor sürüklemeye başlıyor Ulmo da çok önde kılavuzluk yaptığı için şeyi görmüyor bu durumu görmüyor ama gene de o kadar güçlü olmasına rağmen şey, adanın tamamen hareketsiz kalmasını sağlayamıyor yavaş yavaş da olsa batıya doğru şey yapıyor devam ediyor <gülüyor> ve e, o şey yapıyor onu adayı bir başka Kıyıya yanaştırıyor o kıyıda da ta ilk çağlardan beri yetiştirdiği yosunlar ve değişik bitkilerle çok güçlü çok kuvvetli bitkilerden oluşturdukları iplerle ki Valenor'daki evini de onlarla sarıyordu anormal güçlü şeyler onlarla pek çok yerinden adayı kıyıya sabitliyor. Bu sefer hemen hiç hareket edememeye başlıyor. Son bir gayretle hafif hafif sürükleyecekleri bu sefer de şey yapıyor. E, Melko'dan kalmış olan, depremlerinden kalmış olan büyük dağ parçalarını, kayaları bilmem neleri tabandan şeyin altına kadar bir sütun oluşturuyor. E, adanın altına kadar sütunla adayı sabitliyor. O biraz hırs da var ya. Çok hırs yapmış. Belli hakikaten. yani hakikaten durmuyor da. Ve şey e, gücü yetmiyor artık balinaların yani kıpırt öylece kalıyorlar. E, Ulmo bunlar gelmeyince geri dönüyor o sırada şey topuk tabi e, Ose. tabii ki. Ose ortalıkta yok ama geliyor kendisi de çok uğraşıyor kendisi de şey koşumlara giriyor çabalıyor ediyor ama yok oynatamıyorlar adayı. O da şey yapıyor adayı orada bırakıyor. Valinora gidiyor ve Valara haber veriyor. Diyor ki, solosun video korkarım ki getiremeyeceğim çünkü garip bir şekilde ada dünyanın en yalnız sularının bir yerinde kendini sabitledi. Hızla kök köksaldıcağı zemini yerinden oynatamıyorum diyor. <gülüyor> ee, şey yapıyorlar, Meril eriyorla diyor ki o sırada hani Norman hikayeyi kesip Meril diyor ki o ada hala orada durur ve sen o adayı biliyorsun çünkü ona yalnız ada denir. Oradan yelken açılsa da hiçbir toprak görülmez. Çünkü batısında gölgeli denizlerin bağrındaki alaca karanlık adalar vardır. Doğuda ise büyü adaları ve şey, gri bir duvar. Tanrılar da şey yapıyorlar hani gelmiyorsa gelmiyor. Adanın üstünde bir süre kalacaklar falan diye elindeki işe bakıyorlar. İşte şeylere yerleşmelerini e, istiyorlar. E, yerleşim yerlerinizi yapın diyorlar. E, Telleri ve Noldoli elflerine. Yerleşim yerlerinizi yapın diyorlar. Ama şey da şey yapıyor. Aklı adada kalıyor. Oradaki elflerde kalıyor. O bu inşa işlerine yardım etmeyecek adanın yanına gidiyor. Ve şey bu sefer fark ediyor ki alttan bakınca bir sütunun üstüne sabitlenmiş ada. Sadece yosunlarla iplerle falan bağlanmamış bir de şeyden sütunla sabitlenmiş onu da evet, o senin yaptığı sütun ve şey, o de Adanın çevresinde dolanıyor şey köpüklerle oynuyor Adayı daha bir güzelleştirmeye çalışıyor böyle işte yosunlar atıyor kıyılara adada, adada işte neden koy açıyor mağaralar açıyor bilmem ne falan orada bayağı eğlenir bir şekilde görüyor bunu daha sonra neden dahil olmadığını kitabın ilerleyen sayfalarında söyleyeceğim Hı. Ulmo bu işi gördükten sonra bu işe karışmıyor. Ama neden karışmadığını daha sonra anlatacağız Az sonra. arkadaş. Az sonra anlatacağız. <gülüyor> Ve çevresindeki bütün adaları da tek tek sabitlemeye başlıyor. Yani başka bir adayı da alıp götürür ya da onları <gülüyor> üstünü alır falan diye. Oysa çocuk gibi, ha, çocuk gibi. yani çevresindeki bütün adaları da yere sabitliyor. Böylece hareketsiz oluyorlar adalar şey yapamıyor yani oradan birisini alıp onun üstüne de aktaramıyor olma elinden bir şey gelmiyor yani o sırada ve şey diyorlar e, Solosimpti bu şekilde dilsel olarak gelenek olarak ve yapı olarak diğer akrabalarından ayrılmış oldu çünkü biz burada kısa bir hikayede anlattığımız düşünülse de bu olaylar aslında çok fazla sayıda insan nesimleri Doğdu, öldü, doğdu, öldü. Çok uzun zaman geçti aslında yani şey değil. Öyle hani gitti geldi gitti geldi gibi de değil bu iş diyor. Hikaye hmm. anlatıcısı. Çok uzun süre ayrı kaldıkları için dilleri biraz daha değişti. Şeyleri, gelenekleri biraz daha değişti. Şeyden banyar ve Van Yard, e, Yard diyorum. Teleri Telerine. ve şey herflerinden, Nolto'lu herflerinden. Dilleri de biraz değişti. Daha ilkel kaldı. Onlar zaten birazcık da romantik. Gibi, gibi. O biraz eğitimleri şey. o yönde. Eğitimlik eğitimleri romantik olmaları yani. yönünde. Adadasın her yer küfür küfür. Oh, Çal çengi, rakı balık. Oh. <gülüyor> Ama şeyi çok güzel bir tespit abi. Coğrafyanın kültürü üzerinde, dil üzerindeki büyük farklılıklar yaratacağını da çok güzel tespit etmiş. Çünkü filolog aslında. Evet filolog. Bir de hani dil canlı bir şey. Onlar kullana kullana bir şey üretiyorlar. Bunlar kendi aralarında ne üretiyorlarsa o oluyor yani. yani Valarla da şey var, muhabbet var. Valarla da dilleri gelişmiş oluyor tabii. Onların direkt valayla muhabbetleri var yani. Şey diyor, ada aslında çok şey bereketli ve güzel bir ada o Toleresa. Onun sebebi de şu, bir vaların Bırak, Valar'ı bırakırken Valinar topraklarının yakınından geçiyor. Oradan biraz Valinor'un kutsallığını alıyor. İki kere de bu adayı gezdirirken Ose şey, ağacın ışıkları adanın üstüne vuruyor. O kıyılarda dolanırken. İki kere diyor ağaç ışıkları üstüne vurdu adanın. O yüzden diğer e, büyük topraklardaki her topraktan daha bereketli ve daha şey, e, güzel bir ışıklığa sahip topraklardı bunlar diyorlar. O yüzden yemyeşil bir ada. Hatta e, Solosimpi daha sonra hikayelerde anlatırken sadece küçük çiçekler, böcekler, çalılar yoktu canım. Biz daha ilk bindiğimizde bile şeyler e, kocaman huş, huş ağaçları yerle yetişmişti diyor adada. Yani e, baya bereketli, baya güzel bir ada orası da. Ee, ve şey e, adanın bir kısmı batıya doğru bakan kısmında güzel bembeyaz bir sahil var. Ama sahilin bitişinde mağaralarda içinde bulunan yalçın kayalardan oluşmuş bir yer var. Zaten Sola büyük bir kısmı da o mağaralara yerleşiyor. O mağaralarda yaşamayı tercih edecekler. Ve batıya bakan tarafında yaşayacaklar adanın. Ve orası adanın en güzel yeri diye tarif ediliyor. Tefır tefır. En güzel manzaralı. Evet, en, en tatlı yerine yaşıyorlar. Ulmu onları götüremezdi, gücü yetmezdi ama onları terk etmeye de vicdanı el vermiyor Ulmu'nun. Ulmu orada adanın burnundaki bir yere çıkıyor, e, burna çıkıyor, adadaki bir buruna çıkıyor ve şey yapıyor, e, Telleri elflerini başına topluyor. Onlara işte eğitim veriyor akıllı aklı başından nasihatler veriyor onları eğitmeye başlıyor onlara bütün deniz ilmini öğretmeye başlıyor denizler nasıl yararlanılır denizde nasıl yaşanır bir adada nasıl yaşayış olur falan ve onlara en önemlisi müziği öğretiyor ve şeyden deniz kabuklarından kavallar yapıyorlar burada Türkçe kaval deniyor, aslında o. Hatta <gülüyor> muhtemelen Pamflet Tolkien'in kastettiği bizi de kavladı. Anladım. Hani bu çeviri ama kavalda yanlış diye yani. nefesti şeyler diyelim. Aletler yapıyorlar evet. ve onlarla müzik yapmayı öğretiyor ve bu solosimki erfleri zaten solosimki e, kıyı kavalcıları anlamına geliyor. Kıyı kavalcılar. Bunlar kıyı kavalcılar oluyor. Ve zamanla o kadar çok şey yapıyorlar ki bu işte gelişiyorlar ki oradaki çaldıkları toplu halde müzikler falan ta rüzgarların etkisiyle falan Valinor'da ufak ufak duyulurdu deniliyor. yani O, o müzik ta oraya kadar gelirmiş. Valinor'a kadar gelirmiş diyorlar. Yani. Vay be çok havalı. Ben olsam solo simpe olabilirdim. Kaval çalıyorlar rüzgar falan. <gülüyor> Arada dans da ediyorlar. Arada artık. dans ediyorlar. Hiç hiçbir şeye karışmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aman Anilize abi ağzınızın tadı kaçmasın. Ben de onlardan olabilirdim abi. Evet sen, sen solo simp olurdun başka. Yeteneğim de zaten mevcut biliyorsun. Evet flütte muhteşemsin biliyorum. Flütte muhteşemim. <gülüyor> flüt özellikle. <gülüyor> flüt özellikle. Kaval yani. da. Kaval'da. Kaval'da. Hatta ben. böyle bir nefesini ayarlayıp verdin mi kaval patlıyor yani. Böyle. Öyle böyle, bu kadar. Böyle açarsın şeyi kavalın içini. <gülüyor> Bu şeyler de e, Ose de bunları çok seviyor bu sefer. O de bütün o sahil kenarlarını Falan şeyle dolduruyor Böyle Çok güzel deniz kabuklarıyla falan dolduruyor Çok orijinal çok iyi deniz kabuklarıyla Falan dolduruyor Onlar da bu deniz kabuklarını alıp mağaralara Falan yerleştiriyorlar Mağaraların duvarlarını süsüyorlar Yaşadıkları evleri güzelleştiriyorlar Falan şeyde akılları hep şeyde Hem batının topraklarında Kalıyor hem de akrabalarını çok özlüyorlar Her şeye rağmen Ama adadaki hayatlarından da Hani öldük bittik yapmıyorlar hani en azından büyük toprakların tehlikesi belası yok kendi aramızda yaşayacağız diye düşünüyorlar Aynen. hani en azından hayati tehlikeleri olmadığı için bu adada yaşamayı şey yapıyorlar kabulleniyorlar yani artık zamanla o se e, için şey diyor o senin yüreği de diyor bu elfler için yandı yani bir şekilde. Tabii yani başka bir türde bir aşk duyuyor onlar O kadar çok seviyor. Yüreği yandı, eridi deniliyor. Ve onlara da diyor rahat ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Hatta bir ara vicdan o kadar rahatsız oldu ki onların akrabalarına, özlemle, anmalarından falan serbest bırakmak istedi onları. hani O kadar. Serbest bırakayım onlar da akrabaların yanına gitsin diye düşündü. Ama bu sefer de kendine kıyamıyor. Diyor ki yani ben bunlarsız ne yaparım? Hani bunlar benim neşem oldu. Diyor. Eğlencem oldu. Yani. Çok seviyorum bunları. Bunların şarkılarını, muhabbetlerini, <gülüyor> hareketlerini. Şey de yapamıyor. Kendine de kıyamıyor. O yüzden şey yapmıyor. Adayı serbest bırakmıyor. Ama evini ada ortada adanın çevresini, kendi yuvasını, sarayını kuruyor tekrar. Orada yaşamaya başlıyor. Yani. Onlara sırf yakın oluyorum diye. Evet. <gülüyor> Orada yaşamaya başlıyor ve şey de oluyor orada ee, ara ara e, çevredeki e, su ruhlarını falan da toplayıp onların müziklerini dinliyorlar hep beraber. Şeyi de çağırıyorlar bunlar Onen'i de. Ee, burada aslında hani bu kitapta Onen diye geçiyor ama ilk kez bu par paragrafta Oniye diye yazılmış. Evet. Onu Christopher Tolkien notlarda belirtiyor diyor ki Onen'in Oniye'ne çevrilmesi ilk bu satırda başlıyor diyor. Babam ilk kez burada Onen yerine Oniye'ni kullanıyor. Yani Simmilion'daki adını kullanıyor. Hı hı. Ve e, o kavalların sesi onlarla beraber dinliyorlar, eğleniyorlar, onları öğretebileceklerini öğretiyorlar falan dalgaların kıyısında müzik yapıp dans ediyorlardı diyor. Bu da senin alanına giriyor. Evet abi. Zaten hemen böyle etkilendim. <gülüyor> Gerçekten. Renk çizmişim zaten. <gülüyor> Renk <'i> çizmişim. <gülüyor> e çok öyle anlatıyorlar ama. Ee, şeye dönüyoruz buradan tekrar e, Telleri ve e, Noldoli herflerini. Onlar bu akrabaların acısıyla falan hani yerleşimlerinizi yapın dediğinde mamve biraz oyalanıyorlar kıyılarda aslında. Direk işe başlamıyorlar. Üstlerinden diyor acıyı ve hüznü birazcık alan bir mevsim geçtikten sonra ve Ulmon'un da gidip akrabalarıyla ada üstünde ilgilendiğini öğrenince yani onların da sağlıklı ve iyi bir hayat olduğunu öğrendikten sonra biraz içleri rahatlıyor onların da hani kötü bir durumda değiller tehlikede değiller diye ve şeyi yapmaya karar veriyorlar evlerini yapmaya karar veriyorlar artık yerleşkilerini kurmaya karar veriyorlar a öyle tabi bunların baş yardımcısı hemen tabii. şey malzemeler falan ne alet der çantası alet çantasıyla beraber tulumuyla <gülüyor> beraber şey. geliyor ustaba <gülüyor> Şey yapacaklar, telleriyle ile Noldoli ortak bir şey yapacaklar. ve ee, Manve'de, geliyor. Manve, Manve'de geliyor. Onlara insanlarda da bulunuyor. Şeyi fark ediyorlar ama. Mesela Noldoli yapı olarak Aule'ye daha yakın. aulede de Noldoli'ye daha yakın. O yüzden Noldoli ile Aule arasında özel bir ilişki oluyor. Daha yakın bir ilişki oluyor. Ama ee, Teleri elfleri de bu sefer Manve'ye ve Varda'ya daha yakın. Zaten Varda bütün efledi çok seviyor da bu Teleri elflerini daha sonra Vanyar olacak efledi daha da çok seviyor. Man ve onlara işte şarkılar, şiirler ve derin edebiyat ve felsefe öğretiyor. Onlar oralarda iki bilgi birikimlerini arttırıyorlar. Abi bir şey soracağım. E, i̇lk bölümlerde Omar'dan bahsetmiştik, Hı. üzerine de konuşmuştuk sonra sormuşlardı. Onlar ne? Olur, gitti ya ha, Şimdi onlar burada da çıkıyor. Geçiyor. Evet. Çünkü Omar da hani ilk bölümlerde bahsettiğiniz gibi neydi? Bütün dilleri bilen. Hı. Yani entelektüel bir şey. Vallahi o savaşçı bir bala değil sonuçta. Hı. O bir, yani bilgi sahibi birisi, erdem sahibi birisi. O yüzden Mande ile beraber şeye, eee, teleri, işte eğitim veren, onlara e, bilgi sunan, onları eğiten kişilerden biri de şey Omar. Omar'la Omar Omar beraber Manve ve Varda eğitimde müşteriliyor. Teleri alfilerini. Yani kendini unutturmuyor Omar. Evet. O sırada da çıkıyor. Omar o sırada çıkıyor. Bir Tulkas olmasa da. <gülüyor> Tulkas antrenman da. O sırada şeyde spor salonunda antrenman da Tulkas. Antrenman yapıyor. Antrenman yapıyor. Aule de Noldoli ile ilgileniyor. Ve onlara öğrettikçe öğretiyor. Ama bunlar böyle şey gibi. Öğrenmeye doymayan bir soru. Ne kadar çok öğretirsen daha da fazla öğrenmek isteyen bir soy, ne olduğunu soyu. Çok şeyler böyle açlar ilme, irfana açlar yani. Ee, ve diyor ki yürekleri daha fazla öğrenme arzusuyla usulsuz olana kadar ilmini sundu Ahule diyorlar. Güzel hikaye bu yani. Güzel hikaye hakikaten. Ahule'den öğrendikleri ve kendi katkılarıyla bu işlerde hünerleri zamanla o kadar çok ilerledi ki Valinoru Valların Getirdiği durumdan bile daha güzel hale getireceklerdi diyor. Yani onlar da çok özel yetenekli bir soy. Noldovi soyu. Valinor'un tam ortasından geçen uzun bir derenin başlangıç yerinde tek başına yükselen bir tepe vardı. Bu tepenin üstü düz ve tepe yuvarlak bir tepe ve hemen dibindeki Valinor dağları ve tanık, ile baktığı için aslında o devasa tepelere falan hayranlıkla seyreden bir yükseltiymiş gibi duruyor üstü şeylerle Mami'nin soluyla e, sesler çıkartan çan çiçekleriyle dolu çevresi yemyeşil çimenliklerle ve diğer daha geniş alanı ise ağaçlarla kaplı bir yer işte dere de geçiyor zaten e, ve e, tam doğrultusundan baktığın zaman e, şeye batıya doğru iki ağacın da ortasına denk geliyormuş gibi hmm. manzara da öyle manzara da şahane İşte var, bu he? tepenin ayrıyeten bir güzelliği de şu yaptığı çalışmalarda artan yongalar şeyler kırpıntılar tozlar maden tozları bilmem ne falan öyle hep getirip bu tepenin üstüne ya da yanlarına serpiyor o kadar büyük işler yapıyor ki o serdiği özellikle de altın tozları bunlar o tozlar rüzgarın da etkisiyle beraber Biraz şey eldamara körfeze doğru savunuyor. Bir kısmı da ince bir kumluk olarak ağaçların oraya doğru altından bir yol oluşmuş oluyor. Doğal olarak da üstüne dökülen şeylerle de zaten mükemmel bir yer yerleşmek açısından. Biz diyor buraya yerleşmek istiyoruz. Kor kentini buraya yapacağız. Yuvarlak demek kor. Ve o yüzden de Vala o tepeye yuvarlak bir şey olduğu için tepe olduğu için kor tepesi diyor. Hı hı. Onlar da kuracağımız kente kor diyeceğiz diyor. Şeyde Noldoli ve Teleri de. Ne güzel ya her yere, böyle ışıl ışıl, ışıl yani. ışıl ya, bir yer hakikaten. Ee, Aule de şey yapıyor e, bunlara yardımcı oluyor ve e, Valinor'un e, madenlerinden e, çıkartılan olağanüstü güzellikteki mermerlerle şey e, tepeye kadar bir merdiven yapılıyor. O merdiven de Valinor düzlüğüne kadar geliyor. O i̇nanılmaz güzellikteki mermerlerle. En üstte Inven'in evi yapılıyor ve o evde çok özel malzemelerden e, şey kurulmuş. Pırıl pırıl parlıyor böyle beyaz malzemeden yapılmış. Pırıl pırıl parlıyor çok gösterişli. Diğer bütün evler de aynı malzemeden yapılıyor ve evlerin çevresi o beyaz parlaklığın yanında bütün evlerin çevresinde koyu renkli ağaçlar dikiliyor. Böylece kontrast olarak da muhteşem duruyor ve kıvrım kıvrım yollarıyla diyor şey sokaklar yapılmıştı. Sokakların çevresi güzel bitkilerle ve çiçeklerle kaplıydı ufak caddelerin. Ve ev yapılırken şöyle bir mimari tasarım yapılıyor. En dipten envinin zirvedeki evine kadar her biri bir diğerin sırtına binmiş gibi Sanki bir yükseldi bir yükseldi bir yükseldi şeklinde yapıldığı için böyle çok da estetik görünen bir şey kent oluşuyor orada. Çok güzel bir kent Hakikaten. oluşuyor. Gözünde nasıl canlanıyor insanın yine ya. Güzel hepsi. anlatıyor. Hakikaten şöyle. çok temiz anlatıyor. Ve ee, şey diyor bu malzemenin özelliği de şu bu çıkan mermerler gümüş ve altın parçaları Silpion'un çiylerinin toplanmasıyla karıştırılıyor. Onlarla beraber işte olduğundan çok daha değerli ve çok daha parlak maddelere dönüşüyor bunlar ve o maddelerle de evleri yapılıyor, beyaz evleri yapılıyor. Vay be. Oradaki diyor çeşmeler çok kırılgandı ve çok güzeldi. Çatıları parlak cam ve amberden. Kuleleri Palurien ve Ulmo tarafından yapılmıştı. Teraslar sık ve çok bereketli meyve ağaçlarıyla doluydu. Bu İnve'nin evinin yanında da gökyüzüne bir iğne gibi uzanan bir kule yapılmıştı gümüşten. Gümüş bir kule bayağı yüksekçe böyle iğne gibi uzanan. O da zaten işte İnve'nin kulesi diye şeyde de rastlıyoruz buna zaten. Silmarillion'da, Silmarillion'da da evet, var İnve'nin kulesi. Tanrılar iki kutsal ağacın iki fidesini de Nolome ile inveye veriyorlar. Yani gümüş ve altın ağacı onlara hediye ediyorlar birer fide olarak. Onlar da dikiyorlar bu ağaçları. Bu ağaçlar anı ağaçlar gibi devasa büyüklükte ve genişlikte olmuyorlar. Ama erfler gibi ince uzun sırım gibi güzel ağaçlar oluyorlar. Ve şöyle bir özellikleri var. Her iki ağaç da hani... <gülüyor> Sürekli şey çiçek açıyorlar. Hani biri solup biri başlamıyor. O ağaçların çiçekleri sürekli var. Her zaman çiçek açıp her zaman parıltıları olan ağaçlar. Ve e, Kor kentindeki en güzel ışıklar e, invenin ağacı olan o altın ağacın ışıltılarıyla e, yansıyan ışıklardır deniliyor. Noldoli'de de gümüş ağaç var işte. O şeyin Gümüş ağacın şeyi, e, fidesinden çıkan ağaç var. Ve e, bu çiçeklenen ağaçların olduğu en güzel bahçeler altın ağacın bulunduğu bahçeler. Ve bu sırada da işte bu kent yapıldıktan falan yerleşimler olduktan sonra da e, şeyde invenin evinin bahçesinde, Valmar'ın sokaklarında o mermer basamaklardan ovaya kadar falan sürekli eğlenceler, müzikler, e, kortejler. Falan inanılmaz keyifli bir dönem yaşanmaya başlıyor ve Valar'da ne kadar iyi ettik de çağırdık diye düşünmeye başlıyor. <gülüyor> oh Resmen kadar. bizim neşemiz oldular, bizim neşemizi arttırdılar bu güzellikleriyle ve becerileriyle diye onlar da çok mutlu oluyorlar. O senin şey, e, de ilk bölümlerde anlatmıştık hani şeyde Valmar'da e, konağı var kendisinin aslında. Ama bu Ulmo'yla ve diğer Vala'yla kötülük yapıp Solosümpi'yi göndermeleri engellenince şey yapılmıyor. Ee, korkuyor bir daha şeye gelmeye. Hem Ulmo'yla karşılaşmak istemiyor hem de diğer Vala'nın tavrını ne olacağını bilemiyor. bilemiyor. Ama evini de o ağaçların ışığını da falan çok özlüyor. Ama her şeyden çok şeyi özlüyor. Tepesinde uçuşan kuşların seslerini. Kuşların kanat çırpışlarını, havada süzülüşlerini. Ne kadar geciplik yaparsa yaparsan özünden de evet. kopamıyor yani. Çünkü adanın üstünde kuş falan yok. hani O öyle bir kuşların hmm. falan olduğu bir yer değil orası. Ve şey ara arada gidip şeyde, e, Arvalin koyunda uzaktan şeylere bakıyor. E, o koya bakıyor, Eldamar koyuna bakıyor ve uzaktaki kuşları falan seyrediyor orada uzaktan uzaktan. Sonra şey yapılıyor. <gülüyor> oradan geri dönüp adasına gidiyor falan ama şey yanaşamıyor yani. yani Valinor'a ayak basamıyor. Daha bir de köpüklere binerek gidiyormuş. Ha yani. köpüklere Bayağı. binerek gidiyor. <gülüyor> çok öyle. güzel. Çok havalı yani. Bu köpük işi çok şey ya. Tolkien'de önemli. Şu dalga köpükleri meselesi dediğin şey çok önemli. Hep kullanıyor. Şey de işte Vingolot'ta deniz köpüğü işte ne bileyim köpüklerden yapılan mücevherler. İşte Erendil'de köpükle alakalı bir durumu var. Yani bu köpük, su. İngiliz denizci kafası biraz da yani işte. O Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Şeyde de Yunan mitolojisinde de Alfredit. Evet köpekten oluyor. oluyor. Yani. Doğru. Oradan da alıntısı olabilir. Doğru. Ee, bu kuşları falan çok sevdiği için o kuş özlemini falan dindirmek için şey yapıyor. Oralara gidince tesadüfen Yavanna'nın bahçelerinden kalkıp gelen tarifi şu siyah bir kısım bir kısmı beyaz bir kısmı alaca siyahlı beyazlı kanatları olan kuşlar gelip bunun tepesinde dönmeye başlıyorlar. O sırada denizinde ortasında oldukları için konacak bir yerleri yok kuşlar da biraz yorulmuş gibi. Kıyı da uzakta valinur da uzakta o güzel sesiyle ve kurnazlığıyla onları kandırıyor kendi omuzlarına kondurtuyor kuşları. <gülüyor> O senin omuzları o kadar güçlü ki kuşlar oraya kondukları için normalden daha kuvvetli kuşlar haline geliyorlar. O senin izniyle de daha kuvvetli kuşlar ve onların kanatlarını falan da o se kendi gücü olduğu için daha da geliştiriyor, güzelleştiriyor, şey yapıyor. Onlarla beraber vakit geçiriyor, çok seviniyor ve hatta denizin üstünde sulardan falan ıslanıp uçmaları falan zorlaşmasın, etkilenmesinler sudan diye. Ee, balık yağlarıyla kanatlarını falan yağlıyor. Böylece izolasyonu sağlıyor. Denize girseler bile ıslanmadan çıkıyorlar falan. Yüzmeyi de. Yüzmeyi de öğretiyor doğal olarak. Hani yüzüyorlar ama tüyleri ıslanmadığı için uçmaya devam edebiliyorlar. Öyle bir güzellik yapıyor. Bunlarla bir süre oyalandıktan sonra artık hani şey yapıyor. Kendi adama döneyim diye yüzmeye başlıyor. Yüzmeye başlayınca bu kuşlar tepesinde uça uça o şeyi takip ediyorlar. <gülüyor> o seyli, evet, o seyli beraber Tolerestan'ın oraya gidiyorlar ve ilk kez de şey, e, solosun bir halkı da o adanın üstünde kuşları falan görüyor. O da o kuşları şey yapıyor. E, çevredeki daha önce de sabitledikleri adaları gösteriyor. Buralara konabilirsiniz diyor. İşte şeye bir Tolerestaya kayalıklara konabilirsiniz diyor. Ve pek çok değişik kuş türü de gelmeye başlıyor yani sadece şeyler değil. Ee, en, baştaki... en baştaki kuşlar değil o kuşlar martılarmış daha sonradan hmm. öğreniyoruz ki martılar onlar. İşte o kuşların arasında şey var martılar hariç kara kanatlar, pereller ki bunlar perel dedikleri şey bir yelkovan kuşunun türü. Ee, kara bataklar, pafinler bu da Kuzey Atlantik'te yaşayan bir martı türü. İri deniz ördekleri, sümsük kuşları, iri deniz güvercinleri ama bunların arasında en değerli ve en güzel olanları kuğular. Tabii ki. Kuğuları özel olarak Torlares Adası'nı ihsan ediyor. Bunu hem kuğulara değer verdiği için yapıyor hem de solusun ki bir hediye olsun benden, o güzelliği görsünler diye. Çünkü kugular şey de yapıyorlar sadece denizin üstünde dolanmayıp bazen nehirler aracılığıyla falan adanın içlerine falan da devam ediyorlar. Oradaki göllerde falan da yüzüyorlar. de bayılıyor onlar. Hani çok seviyor şeyleri o kuguları falan. Çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu oldu diye Oste de çok mutlu oluyor. Hani böyle bir güzellik yapıyor ve korkunç bir şey kuş kalabalığı falan oluyor. Artık o özlemini de gidermiş oluyor. O kuş gürültüleri falan hiç dinmiyor. Yalnız şöyle bir sorun çıkıyor bu kadar. bunlar nasıl beslenecek? Tabii. Ve bu beslenme işini de onlara şeyi öğretiyor. Dallarak sudan balık avlamayı evet. öğretiyor. <gülüyor> ve bu avcılık ve şey diyorlar ona vurgun işini öğrettikten sonra buradaki balıkları yiyerek diyor, şey yapabilirsiniz. Hani hayatınızı devam ettirebilirsiniz böylece. Bu şekilde e, kuşlar orada yerleşik hale geliyorlar. Orada yaşamaya başlıyorlar. Bütün, hakikaten bütün çeşitleri de gelmiş kuşların. Ne kadar çok saymış burada bakıyorum. iri deniz ördekleri, karabataklar çünkü, kuşları. kuşları. Sen dedin abi yel kovan, yel kovan benzer kuşuna. kuşlar. Hepsi gelmişler. Bütün bunlar olurken de şöyle bir durum var. Olma gidiyor, geliyor. Şeye, adaya falan bakıyor. Kuşları falan da görüyor. Ama şey yapamıyor. Ee, hani müdahil olamıyor çünkü şöyle bir yasak almış işte oraya Dadim dediğimiz yere geldik Ulmo problem çıkartıp Ose ile kavga edip oradan şeyi söküp getirmek istediğinde Manve ve diğer Vala konseyi buna izin vermiyor diyor ki aranızdaki husumetin daha fazla büyük bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz hı hı. orada da sağlık ve mutluluk içinde yaşadığı için elfler zamanı gelene kadar orada kalmalarının sakıncası yok. Hem sen de gidip onlarla ilgilenebiliyorsun. O bakımdan da hani şeyle aranızda bir savaş çıkmasını istemiyoruz ve onunla savaşmanı men ediyoruz diyorlar. O yüzden Ulmo gidip Ose'ye bulaşamıyor. Hmm. Öyle bir yasak olduğu için. Ama bir de şey de var yani Ulmo'nun aklında. Şimdi diyor Uniyen ile Ose bana yardımcı olsa ben o şeyi sökerim çok rahat bir şekilde buraya getiririz. Ve benim rica etmeme bakar. Hani beni kırmazlar, kıramazlar. Bunlar buraya gelsin dediğinde karşılarına çıkıp Ama ben de gidip onlara böyle bir ricada bulunmam diye gurur yapıyor. Bir şeyde bekleriz diyor. Ne olacaksa ona göre şey yaparız. Hani duruma bakarız. Hı hı. Ee, ve şey... Bulma da pek hoşlanmıyor tabii bu durumdan değil mi? Hiç balıkları hoşlanıyor. yiyorlar çünkü. Balıkları yedikleri için de sinirli çünkü yani... Palurien'den rica ederek o balıkları o okyanuslara getirmiştir. Benim tabii. balıklarıma da zarar veriyor diyor orada kuşlar var. <gülüyor> kuşlar o, balıkları, balıkları yiyor. Balıkları yiyor. <gülüyor> <gülüyor> da başka hani oradan kurtarıp getirmek için şimdilik bir şey gelmediği için duruma razı oluyor. Bir süre daha şey yapıyor. Yalnız bu sırada ara ara Nolderi ve Teleri elfleri Manven'in yanına çıkıp akrabaların durumlarını soruyorlar. onları ne kadar özlediklerini söylüyorlar. Onların gelip gelmeyeceğini soruyorlar. O kaybolanlar falan. değil mi abi? Solosimpi'yi soruyorlar. Hani tamam iyiler hoşlar da onlar bizim yanımıza gelmeyecek mi? Hmm. Falan diye. Kaybolanlar değil. Solosimpi'yi soruyorlar. Solo simpi, adadakileri ha, ha, soruyorlar. Evet, Kaybolanları adadakileri. değil. Evet. Ve e, bunlar da olduğu zaman artık Ulmo bir şey yapması gerektiğini, o Solosimpi'yi getirmesi gerektiğini hissediyor ve mamvede diğer Vala konseyindekiler de artık hani o adanın buraya taşınması gerektiğine kani durumdalar. Nasıl olacağını Ulmo'ya bırakıyorlar. Ee, ve e, şey adayı gözetlerken Ulmo kuşların e, Solosimpi tarafından mıydı? Solosimpi tarafından Evet. Evet evet. evet Solosimpi kuşların varlığı. Ha şey yapıyorlar. Tamam. Şimdi atladım. Solosimpi ağaç kesmiyor. Adada evet. kimse ağaç kesmiyor. Yani öyle ağaç kesmek diye bir şey yok ama yaşlarından dolayı zamanla ya da değişik sebeplerle belki yani bir yıldırım düşmesiyle falan düşmüş ölmüş kütüklerin eski ağaçları birleştirerek solusun ki gölde yüzen sallar yapmaya başlıyor. Şimdi kürek yapmayı bilmiyorlar falan ama kuğulara bunları çektirmeyi akıl ediyorlar. Kuğuları eğitmiş oluyorlar çünkü martıları kuyuları arkadaş oluyorlar çünkü kuğuları martıları falan da avlamıyorlar. Şimdi bunları bir iple bağlıyorlar. da o şey ayaklarıyla falan yüzerek salda geziniyorlar. Bunu bir süre öğrendikten sonra artık biraz daha cesaretleniyorlar. Daha kuvvetli sallar falan yapıp adanın çevresinde yüzmeye başlıyorlar. Şeyde, iplerle bağlı martılar ya da kuğular sayesinde e, açık denizde dolanmaya başlıyorlar. Olumlu bunu görünce çok seviniyor. Aklına bir plan geliyor ve Koşarak Aule'nin yanına gidiyor. Büyük bir hızla. Aule'yi alıyorlar ve yanılarını Orome'yi de alıyor. Ve hep beraber şeye gidiyorlar Toleresa'ya gidiyorlar. Toleresa'ya gittiklerinde işte Valinor dışında ilk kez ağaç. ağaçlar kesiliyor. Meşe ve çam ağaçları kesiliyor. İşte. Aule ve Orome tarafından. İlk ağaç kanı da böyle i̇lk, dökülüyor. İlk ağaç kanı böyle Aynen. dökülüyor. Ve o ağaçlardan şey yapıyorlar. E, yapıyorlar değil. Aule. Kendi sanatını konuşturuyor ve e, kuu şeklinde gemiler yapıyor. Provaları tam kuu boynu gibi. Gözleri şey, e, Amber'den e, kuğuların gözleri falan. Ama bunlar hani içleri boş yalnız kürekleri yok. Ama Ulmo diyor ki hani bunlar eğitilmiş kuşlar şeyi çekiyorlar böyle bir gemileri falan çekiyorlar kuşları kullanarak bunlar hareket ettirebiliriz ama e, solosimbi elflerin sayısı da korkunç derecede artmış durumda çok yüksek sayılara gelmişler öyle bir gemiyle falan şey yapılacak gibi değil e, taşınacak gibi değil pek çok sayıda gemi yapıyor avule çok sayıda ağaç kesilmiş oluyor şey huş ağaçlarını kesmiyorlar ama gri gümüşsü kabukları huş ağaçlarını soyuluyor ve gemilerin üstü onunla kaplanıyor. Kimi yağlı e, kuş kanatlarından e, aralar dolduruluyor, izolasyon yapılıyor. Gümüş iplerle tahtalar birbirine e, yapıştırılıyor. Su almaması sağlanıyor gemilerinde falan. Ve e, şey yapıyorlar, e, çok sayıda kuş da rıza gösteriyor bunların isteğiyle. E, çok ince ama çok güçlü gümüş tellerle gemilere koşum yapılıyor. ve. Te, şeyde e, Solosim diyorlar ki bu gemileri biz sizin için yaptık. Zaten şeyde de çok sevdikleri için Ulmo ile muhabbetler olup güveniyorlar. Ulmo'ya da şeyi biliyorlar. Sizi akrabalarınıza götüreceğiz. Gemilere bin. <gülüyor> Gemilere ve çok sayıda gemiye biniyorlar. Ve e, hepsi birden batıya doğru şey yapıyor. Hareket seyahat ediyorlar. etmeye başlıyor. En baştaki gemiyi 700 tane şey çekiyor. Mart'ı çekiyor ve orada Oromay ile Aule var. O gemide şey e, balığa benzer garip aletiyle diye aygıtıyla diye geçiyor. Ulmo arkalarından devam ediyor. Diğer gemiler de onları takip ederek batıya doğru seyahat etmeye başlıyorlar. Valinor'a doğru şey yapıyorlar. E, ve e, bu seyahat devam ederken o, o seyahat kendi eğittiği kuşların kendisini bu kadar mutsuz ettiğinin nasıl olduğunu kavrayamadan hüzünle peşlerinden bakıyor. <gülüyor> Ama e, ne üç tanrıya birden bulaşmak istiyor ne de bulaşsa bile oradaki erflere zarar gelebileceği için onlara kıyamadığından sesini çıkartmıyor. Tek başına gidiyor, kayalıklarda oturuyor. İşin kötü tarafı onlarla beraber, o erflerle beraber çok büyük sayıda, çok az kuş adada kalıyor. Çok çok büyük bir çoğunluğu o gemileri takip ederek batıya doğru seyahat ediyor. Kuşlardan da mahrum kalmış oluyor böylece. Abi küçükken hatır, şey, hatırlar mısınız bilmiyorum da Luna Park'larda şey vardı böyle yani benim gördüğüm Luna Park'ta daha doğrusu bir tane kocaman havuz yapmışlar balondan. İçinde de böyle kuğudan küçük küçük şeyler vardı. Tekneler gibi hmm. çocuklar için. Biniyordun böyle o böyle dönüyordu küçücük havuzda. Aynen. Ben böyle şimdi bunu görünce ama bana kalsa küçüyüm ya. Okyanusu aşıyoruz o sırada. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu görünce bir duygulandım Hı, okuyunca kitapta. Kuğu değil mi? <gülüyor> Çünkü çok severdim onu. Güzelmiş. Aslında bir çocuğun şey suyu sevmesi açısından akıllıcaymış hakkat. Evet abi. Kuğuya bir kuru bir de havalı yani şey olarak da. Yani güzel hayvanlar güzel da çok güzel hayvanlar. Yerler çok yeriler çok evet. Hayvanlar. Sen küçücüksün denizin üstünde böyle döneniyorduk. Çok çok... <gülüyor> deniz değil de daha doğrusu bana deniz. <gülüyor> bana deniz. Ben bir de şeysin. Ben. Denizin dibindesin sen. Sana nasıl deniz bilmiyorum ki. <gülüyor> o da doğru. <gülüyor> evet. ee, burada şeye, meril, anlatıcı meril şeye, e, işin coğrafyasına giriyor. Burası sıkıcı biraz arkadaşlar. Yani o yüzden hızlı geçelim. Hızlıca geçelim. <gülüyor> Hatta bölümledim ben burayı. Yani daha basit anlatılsın diye. Çünkü Direkt metin olarak okuyunca, bilmeyen adam için büyük ezliyat hakikaten. Yani anlaşılır gibi olmuyor. Teknik tek şey yapmamız lazım. Ee, yalnız ada büyük denizin içindedir. Büyük toprakların ötesinde büyük adalar, büyük adaların ötesinde tolerans vardır. Toleransın ötesi ise sisli bir duvardır. Alacakaranlık adalar vardır, gölgeli denizlerde oradadır. Alaca Karanlık Adaların en batısındaki efsanelerde adı bolca geçen İnci Kulesi yükselecektir diyor. O en batısındaki Alaca Karanlık Adaların en batısındaki adanın üstünde. Ee, Alaca Karanlık Adalar dış toprakları buradaki dış topraklar büyük topraklar değil. Dış topraklar dedikleri batı toprakları. Valinor tarafı yani. Hı hı. O diğer tarafa büyük topraklar deniliyor. Dış topraklar denilmiyor. Bu toprakların ee, Toleresta ne bu toprakların dış toprakları ne de büyük topraklara ait bir yerdedir. Tam ortasında ikisinden bağımsız bir şekilde durmaktadır Toleresta'ya da Gölgele en uzak kıyıları güneye doğru Arvalin ya da Erumanidir. Arvalinin ötesi devasa Valinor dağları ile çevrili hafifçe kıvrılan dev bir yüzük gibidir. Burada o basit ayda da anlattığımız şey Evet vardı. ilk başta. İlk başta. Hı -hı. Ee, Gölgeli denizler Arven'in kuzeyinde uzanan kocaman bir koy oluşturur. Orada dağlar toprağa değil suları sınırlar. O koyun iç noktasına doğru devam eden dağların en şeyinde, e, en güney ucunda Tanikuyetil zirvesi vardır ve bütün dünyada yani doğusunda batısında her yerindeki en yüksek ve en ulu dağdır o da ve ona bir, bir adı da Oylosidir şeyden e, tamamen e, karla kaplı demek ben beyaz demek. Onun tepesinden kar hiç eksik olmaz. Her zaman bembeyaz bir tepesi vardır. Ve e, o koyun en iç noktasına tanık edilir. Yükselir ve e, oradan büyük topraklar ve batı limanları da gözükür diyor. Yani hem iç tarafa doğru bakıldığında e, Eldamar Körfezi o körfez çeye doğuya doğru bakıldığında da Büyük toprakların batı tarafları gözüküyor diyor. Ama burada Man ve, ve Var'da hariç çünkü onlar büyük toprakların tamamını görebiliyorlar. Özel yaratıldıkları için. Evet. Ama diğerleri için sadece batı kıyıları gözüküyor büyük topraklarının oradan baktığın zaman. Burada coğrafi tanıma girmiş herhalde Christopher Tolkien şey için hani babasının notlarında Burayı eksik bırakmamak için yapılmış yoksa hikayenin akışıyla ilgili çok şey değil hani e, ilgili değil bu kısım. Ve bu kuşlar tarafından çekilen büyük filo şeye çok yaklaşıyor artık e, batı kıyılarına çok yaklaşıyor. Tanıkoyetil görülmeye başlıyor oradan uzaktan uzaktan zirvesi gözüküyor. Arvelin'in kasveti yüzünden Arvelin bölgesinin e, soğukluğu ve karanlığı yüzünden mor ve karanlık. Ama ağaçların ışığı sayesinde de gururlu bir şekilde aydınlık bir kısmına tanık ettin. ve şey yaklaştıkça şey yapıyor. Karanlığın kırıldığı, ağaçların ışığının geldiği yere girince dalgalar bile coşkuyla eğlenip kahkahalar atarlardı diyor. O ışığın başladığı yere, ağaçların dışını denk geldiği yere gelince. Valinor'dan daha ötesini ise Ulmodan başka ne kimse gitmişti ne kimse biliyordu. Çok nadiren yani valinoların daha batısındaki o şey denizlerde çok nadir birkaç tür balık yaşadığı söyleniyor ve sadece ulmu biniyor. Zaten o kadar ince bir deniz vardı ki büyük ve ağır teknelerin oraya gitmesi imkansızdı diyorlar. Hı hı. Ve e, bu gemilerin görülmesiyle beraber Kor Tepesi'nde Teleri ve e, Noldori Elfleri büyük bir coşkuyla akrabalarının geldiğini görünce kıyıya doğru giderler. Kıyıda akrabalar, kıyıya indiklerinde büyük bir coşkuyla karşılanır. Şiirleri şey söyler, teleri söyler. Ee, kavalcılar, solo simpiler kavallarıyla, flükleriyle bir melodi başlatırlar. Ve noldolide yaylı çalgılarla falan onlara dahil olur. Ve inanılmaz bir neşe içinde bir karşılama gerçekleşir. Dans yok mu dans? Dans da var. Dans Durmadan dans mu? da ediyorlar, eğleniyorlar. Yani çok da şeyler böyle Şenlik keyifliler. Oluyor. Solosim bir şey yapıyor bu büyük karşılamadan, büyük şeyden sonra şuna karar veriyor. Biz Korkent'in kentinde yaşamak istemiyoruz diyor. Bizim yaşam alanımız deniz kıyıları. O yüzden Kol kentinin içine yerleşmiyor Solosim. Bizim rahatımızı bozduğum Yani doğu Yani deniz kıyısındaki mağaralara gidiyorlar evet. ve oraya yerleşiyorlar. Ve Ulma da onlarla beraber oturuyor ve Ulma onların bu dünyaya kavuşmasından o kadar mutlu ki bütün zamanlardaki en şefkatli ve en duygusal zamanıydı diye geçiyor kitapta Ulmo hmm. Ve Ulmo orada adada anlatmadığı bilgileri bile onlara vermeye başlıyor deniz ve müzik hakkında. Ve onlar da bir sünger gibi bu bilgileri emiyorlar yani. Her şeyi öğreniyorlar. Öyle bir şey aralarında... Ee, İlişki oluyor. ilişki oluyor ve e, artık diyorlar onların yaptıkları müzikler falan mağaralarındaki yankılarıyla denizin dalgalarının vurmasıyla karışmış şey inanılmaz güzellikte bir ahenk oluşturuyordu ama Telerinin ve İnvir'in şiiri daha derindi öyle de bir aması var ama... sık sık Manve'nin sarayına gidiyorlar ve Varda'yı mutlu ediyorlardı Korun caddelerinde Varmalı'nın e, sokaklarında Kortejler düzenliyor, büyük eğlenceler yapıyorlardı. Müzikleriyle, şiirleriyle bütün e, Valmar'ı e, neşeye, kahkahaya boyuyorlardı Ve herkes tarafından en fazla sevilenlerdi onlar oradaki keyifleriyle. E, Orame ve Nesra için çayırlara gidiyorlar, çayırlarda danslar yapıyorlar. E, orame için ormanlarda şarkılar söylüyorlar. O ağaçlardan yakalanarak onları. Hep dinliyor. kutlayacak bir sebepleri evet. var yani. Palurien de şey yapıyor. Onların e, neşesinden faydalanıyor ve onları gördükçe Palurien daha da mutlu oluyor. Nodori de sık sık onlarla beraber müzik falan yapmasına rağmen müzik konusunda diğer soydaşları kadar yetenekli değil. Daha düz bir müzik anlayışları var. Onları salma çok seviyor. Ama onlar en çok Aule'yi seviyorlar. Bir de kendi evlerine gitmeyi seviyorlar. Oradaki <gülüyor> evlerini ve şeyi, Aule'yi çok seviyorlar. Çünkü onlarla araları çok iyi. Çok yani. iyi. Evet. iyi. Sonuçta bir kuğu gemileriyle çevrede dolaşmaya başlıyor. Şeyde, yerleştikten sonra oradaki mağaralara falan. Ve e, şeyler, de, e, gemileri o kuğu gemilerini kuşlarla çektirdikleri gibi artık kürek yapmayı da akıl etmişler. Bunlar e, işte kuğu patileri gibi. Diyor, evet. E, kürekler de yapıyorlar. Hani kuşlarla mesela bile kendileri küreklerle de gemileri hareket ettirdikleri için o bölgeleri tarıyorlar ve aynı zamanda denizin altını da tarayabiliyorlar. Yüzmeyi, dalmayı iyi bildikleri için ve inanılmaz güzellikteki şeyleri, deniz şeylerini, e, kabuklarını buluyorlar ve inciler bulmaya başlıyorlar ki yani böyle eşi benzeri olmayan güzellikte inciler bulunuyor. İnanılmaz güzel şeyler. Hatta bu buldukları deniz kabuklarıydı Denizden çıkan inciler falan korun süslenmesinde de kullanmalarına izin veriyor diğer soydaşlarının. Bu onları zenginleştiriyor. Koru da güzelleştiriyor. Bu yüzden Noldor e, ile Teleri büyük gurur duysalar da bir yandan da kıskançlık yapıyorlar. Yani ne kadar güzel mücadeleler bunlar <gülüyor> falan diye. Noldor ise Aule'den öğrendikleri ve e, sağladıkları malzemelerle durmadan çalışıyor. Aule onlara şey veriyor. E, mermerler, metaller, taşlar, e, altın, gümüş gibi şeyler veriyor, işlenebilecek şeylerini veriyor. Bunların yanı sıra da kulülen ve telinpenin aydınlık yani sıvı ışıklarından da depolamış oluyorlar. Hı -hı. Noldor, onlardan da bir şeyler yakalıyorlar. Varda yıldız ışığından yapılmış ıı, ışıklar veriyor bunlara, onları da bir yerde saklıyor şey Noldoli işlerinde kullanmak için. Manwe ise onlara ıı, il ve katmanının mavisinden oluşmuş iplikçikler veriyor böyle ışıklı O daha ne abi? Ha, evet, yani o baya şey. Kor deresindeki en parlak havuzların sularını. Alıyorlar. Varmal bahçelerindeki bütün köpüklü pınarların kristal damlalarını topluyorlar. Oromenin ormanlarındaki çiğleri biriktiriyorlar. Oh, ee, ve şeyde Yavanların bahçelerindeki ağaçlardan hem yaprakları hem yapraklara yansıyan ışıkla birikmiş o sıvı ışık hüzmelerini falan da bir kapta topluyorlar. Yani inanılmaz bir şey oluyor. Ee, çeşitlilikleri oluyor malzemeler olarak. Ve büyülü bir çeşitlilik oluyor evet. yani çok şey, güçlü bir hale geliyorlar şey olarak. Solosimpi'den de ak ve pembe renkli deniz kabukları, deniz köpükleri ve biraz da inci alıyorlar. Böylece Aule'nin ilmi valların büyüsü, kendi yetenekleri ile ilk mücevherleri yapmaya başlıyorlar. Mücevhercilik işinde büyük üstad olanlar yani el işçiliğinde Nordoli algı. Biraz Onlar danda... ilk mücevherleri yapmaya başlıyorlar onları karıştırıp. Aule'nin de tabi şeyiyle öğretileriyle beraber. Birazdan da kime geleceğiz? Heynor'a geldi. Heynor'un sahnelerdeki ilk sahnelere ilk gelişi. İlk gelişi evet. Silpion'un ışıklarıyla karıştırdıkları pınarları suyundan kristaller yapıyorlar. Böyle bir karışım. Amberler, krisopraz neydi? Krisoprazlar. Krisoprazlar. Topazlar, lal taşları, yakutlar yapıyorlar. Aulenin onlara öğrettiği camsı maddeler ki buradan anladığımız muhtemelen yarı elmas gibi tam elmas olmasa da elmasımsız şeyler, yarı camsı şeyler yapıyorlar ama Aulenin öğrettiği gibi bırakmayıp içlerine gül gibi daha değişik kırmızı çiçekler gibi şeylerin özlerini katıp onları renklendirebiliyorlar. Renkli mücevherler yapmaya başlıyorlar. Hatta her birinin içine ateşten kristallar koydukları söyleniyor. Öyle şeyleri var. Zümrütler Kor Deresi'nin suları ve Valinor'un çimenli açıklıklarının üstündeki pırıltılardan yapılmış. Safirleri yapmışlar ve en çok Manve'ye hediye etmişler bunu. Çünkü Manve mavilikleriyle şeyle, kendini tanımlayan bir tanrı. Havanın efendisi olduğu için. Ve Manve'nin verdiği boyayla da o yakutları boyarak yakut mavisini oluşturmuşlar. Noldol'ü durmadan üretiyor, üretiyor, üretiyor. Ve şey yapıyorlar tepeler gibi dağlar gibi mücevher yaratmış oluyor. Üretmeden duramıyorlar bir türlü. Ve şeyde mallarında kıskanç da değiller. Hem Valar'a hem diğer soydaşlarına o kadar çok mal dağıtıyorlar ki bütün Valinor neredeyse bir mücevherattan oluşmuş hale geliyor. O kadar muhteşem oluyor yani şeyler zenginlik olarak. En sonunda da şey yapıyorlar. incilerden süt solgunluğunda ama içinde bir ton ışık yansıyan bir mücevher yapıyorlar. Ve diyorlar ki artık bundan daha güzel olmaz yani. Daha yapılacak ne var? Hani böyle bir mücevher yaptık. Hem mat hem kulu kulu bir şey. Hı hı. Bundan da övünüyorlar falan. Silpion'un çiğleri, incecik hava, yıldız ışığı ve en saf su damlalarını birleştirip özel bir karışımla elması yaratıyorlar. Elması da bunlar yapıyor. Daha güzeli olamaz derken? Derken bir Noldoli olan Feanor... Hey bak ışığı burada yakacaktın <gülüyor> hep hep karıştırdı yerini. Ee, şeye gidiyor kalkıyor <gülüyor> Solosimpi'nin yanına gidiyor. Bana diyor çok büyük ve çok güzel inci verir misiniz diye rica ediyor. Solosimpi de yani nol gibi öyle malın düşkünü şeyler değil. Akrabalarına inci veriyorlar. O inciyle beraber geliyor şeye. Ve oradan gelmeden evvel de en karanlık gölgede kalmış sularda birikmiş en parlak deniz köpüklerine de yanına bir kaba topluyor. Evet. Onunla beraber kendi evine yani imalathanesine ya da atölyesine dönüyor diyelim. Ee, bir şey eve dönüyor. mücevherlerin ışıklarını beyaz lambalar ve gümüş mumların ışığıyla bir araya getiriyor. Burada biraz simya, biraz da zanaat var, el becerisi var. Incilerin ışığını alıyor, opellerin opallerin soluk renklerini alıyor, onları silpionun karanlıkta ışıl çiğleriyle yıkıyor. Lauren'in ışığından, altın ışığındansa minicik bir damla koyuyor içine. Çünkü yeter. Yeterli efendim. o yani çok minik bir damla koyuyor. Bütün bu ışıkları yalnızca onun yapabileceği hatta Aule'nin bile kavrayamayacağı bir kusursuzlukta bir camın içine yerleştiriyor ve onlara bir beden kazandırıyor. Tamam mı? Tamam. Ne kadar değil mi abi diyor, ya bu çok, arada? çok yani bir, bayağı şey sinmeyen tarif. E, bu maddeleri bulurlarsa evde deneyebilirler. E, evet. tarif. tarifiz abi. Deneyelim <gülüyor> tabii. Şimdi belli <gülüyor> soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur arkadaşlar. <gülüyor> bu belli bir şeydir yani. Fenor'un bilgisi, yeteneği ve bu öyle bir seviyede ki bazı şeyleri avulenin bile yapamayacağı söyleniyor. Ve bu son yaptığı mücevhere hayran oluyor bir süre izliyor ve dayanamıyor iki tane daha yapıyor. Üç tane yapıyor bu mücevherden tarif ettiğimiz mücevherden ve üç adetten başka da yapamayacağım diyor ve yapmıyor. Sonra gidiyor şeyleri çağırıyor yaptığını göstermek için hani böyle muhteşem bir şey yaptım diye. Arkadaşlarını elfleri falan çağırıyor soydaşlarını çağırıyor akrabalarını çağırıyor ve bunlara Silmarili adını verdim diyor. Hı hı. Onlar bakıyorlar ve hayran kalıyorlar. Yani dipleri düşüyor. Hakikaten inanılmaz güzellikte şey, ee, mücevherat. Onlar Noldor dilinde şey diyorlar. Silip Birilti adını veriyorlar. Bundan daha sonra vazgeçiyor. Silmaril olarak kalıyor. Her soy bu mücevherlerin yapılmış en güzel şey olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyor. O kadar etkileniyorlar ki. Solosimpi hep şeyle övünüyor. Yani siz ne yaparsanız yapın bizim incilerimiz kadar güzel bir şey yapamazsınız diyen bir sor. Ama onlar bile şey yapıyorlar ya. Yani, pes diyorlar. Bu, bu hepsinden güzel bizim incilerimizden. De güzel. Abi Silmarillion'da Silmaril'in detaylı tarifi yoktu değil mi? Yok Burada sadece yapılıyor sadece. Benim, evet. Türkiye'den büyük hizmet. Büyük hizmet. <gülüyor> Silmaril'i hep gözümüzde canlandırıyoruz çünkü. Evet. Kor artık bir mücevher bolluğuna Kavuşmuştur diye ama anlatıldığına göre boğulmuş yani artık mücevher bulduğuna. Noldor şey yapıyor yaptıkları mücevherleri herkese dağıtıyor. Herkes beraber zenginleşiyor. Onlar incilerini deniz kabuklarını herkese dağıtıyorlar falan. Ve ee, Manve'ye büyük harika safir mücevherler üretiyorlar. Bir de giydiği kıyafetlerin üstünü tamamen safirle kaplıyorlar. Manve'ye safirler ediyorlar. Manve'nin maviliğini iyice gözüne, vurguluyorlar. Evet. Orone'ye zümrüt yeşil bir kemer yapıyorlar. Ormanların efendisine falan. Ee, Aule'ye şey yapıyor. Özellikle elmasları ve amatistleri çok seviyor. Yavanla bütün mücevherleri çok seviyor. Her şeyin sevgili kopunlar <gülüyor> <gülüyor> falan. Herkese bir şeyler veriyorlar. Tek tek söylenmemiş olsa. Bir Kine hediye Sadece Melko'ya verilmiyor. Bunun sebebi de şey. Melko cezası tam dolmadan çıktığı için. Daha cezası bitmediğinden ona hediye yok. <gülüyor> Melko da hani başın belaya girmesin diye kıskançlığını Bastırıyor çünkü aslında çok istiyor o mücevherleri çok seviyor. Yani cezası olmasaydı verilecek. Ver, verirlerdi herhalde. Vay arkadaş. Ve e, öyle şey bastırırsın ve şey diyor ben benim için diyor, işlevsel madenler çok daha değerli zaten mücevherler süsten başka bir şey değil falan diye öyle ortalamaya konuşuyor. Artistliğini konuşturuyor. E. <gülüyor> Valinor'un en zengin, en mutlu, en şaşalı günleri bu günlerdi. <Gülüyor> sahilden evlere kadar evlerden şeylere kadar valmar caddelerine kadar her yer hem organik şeylerle cevherlerle hem sünni mücaferlerle dolmuş durumda ve neşe kahkaha dans eğlence hiç bitmiyor en ufak bir sorun bile yok herkes kardeşçe valayla evler hep birlikte muhteşem bir birliktelik içinde yaşıyorlar ee, ama Ose adasında mutsuz çünkü yalnız kalıyor, geri dönmeye de korkuyor. Bir de e, orta dünyada yeni bir hareketlilik yok büyük topraklarda yani. Çünkü elfler oradan ayrılıp da sadece kaybolan elfler oralarda kaldığı için neredeyse hiçbir değişiklik ve hareket yok oralar. Sessiz, sakin, o eski ruhların arasında kalmış gibiler. Ve diyor ki burada Meril dedi ki ben çok uzun süre önce oraları gördüm. Çünkü İnve benim büyük babamın babasıdır. Yani dedesinin babası inve O elflerin en yaşlısıdır. Dünyanın içine yapılan büyük yürüyüşte şayet ölmeseydi hala sağlam ve sıhhatli dinç bir şekilde gene bütün elflerin kralı olurdu. Ama o öldüğü için bu büyük yolculuk sırasında oğlu İngil onun yerine geçti ve o da şu anda Valinor'daki elflerin kralı durumunda. Ve benim bir yarım da diyor soy olarak solosimpidir diyor. Onlarla da bir akrabalığım var benim. Ve bu bütün anlattıklarımın doğru olduğunu ben yaşadığım için biliyorum. Ama o dönemi anlatmak, eldemar körfezini anlatmak, oradaki zenginliği, güzelliği ve mutluluğu anlatmak, anlatan için diyor, gözyaşlarına boğulmadan, duygulanmadan yapmak mümkün değil böyle bir anlatım. Yani oraları görmek başka bir şeydir diyor. Yani o, onun acısını hissetmek, yokluğunu hissetmek. Abi Sulu Simpi akrabayım demiyor. Lütfen kıyı diyarı dansçıları. Evet, ile kıyı diyarı dansçıları ile <gülüyor> akrabayım diyor. Yani. Meril uzun öyküyü bitiriyor burada. Diyor ki Eryol hiçbir şey söyleyemiyor. Baya nutku tutulmuş kalıyor. Ve onun anlattığı o peri koyunu mücevherlerle kaplı koyu hatırlıyor. Onun üstüne düşünüyor. Artık evimize dön diyor Meril. Ve e, öğleden sonra artık kararmaya başladı. Yani ikindi geçti, akşam oluyor. Üstelik bu oykun, bu öykünün, e, bu öykümün yüzünden diyor ikimizin de yüreği aslında çok da taşıyamayacağımız bir arzuyla dolmuş oldu zaten, yorulduk diyor. O yüzden de diyor dinlen. Ada evlerinin kederli soyuyla dostluk kurup burada kalmak istiyorsan sen de bu onların yaşadığı ayrılık, hüzün, nostalji acılarını Böyle böyle hikayeler dinleyerek öğrenmeye başlasan iyi olur yoksa dayanamazsın zaten diyor yani burada kalmaya. Ama Eriol doyuyor mu? Doymuyor diyor ki iyi de niye o kadar güzel yerleri bırakıp gittiniz niye tekrar orta dünyaya dönmeye ben onları bilmiyorum diyor. Bu hikayeler büyük gizler değildir diyor hatta diyor şeyde kapıcımla küçük yürek lindoyla neydi öbürünün adı. Küçük Yürek'le Rum, Rumil. Küçük Yürek'le Rumil diyor bu konuları benden daha iyi anlatırlar sana. Bir şeyde oyun kulübesindeki hikaye anlatma odasında bir gün onları da dinlersin neler olduğunu diyor. Onu eve gönderiyor. Ve e, şeyden e, bugünkü hikayemizde nihayetleniyor. Nihayetleniyor. Erölgen'e en heyecanlı yerinde. Erölgen'e en Erol heyecanlı yerinde. kaldı. Kalın. Abi Şahane bölüm oldu. Uzunca bölüm oldu. Ee, bir saati geçtik sanıyorum. Tabi bir buçuk saati de geçmişiz hatta. Oh. Ee, şu, bu saate kadar bizimle bu bölümü dinleyen bizimle birlikte bu heyecanı yaşayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, hakikaten çok teşekkürler. Ee, eğer sorunuz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü şimdi cevaplamak Yok, da uzun artık. sürecek. Zafer abi de bir <gülüyor> nefeslensin hakikaten. boğazım evet, kurdu. Bir, uzunca bir bölüm oldu. E, haftaya yeni kayıp öyküler bölümünde buluşalım. E, yorumlarda sorularınızı bekliyoruz. Hepsini okuyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Sabreden dinleyen herkese çok teşekkürler. Patron ellene sağlık. Dilek sağol. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.